Yeah. checkeste Kainat, bugün 1 Aralık Çarşamba. Yıl 2010, ay 12, gün 335, Kasım 24. 1431, Hicri Zilhice 25, 1426, Rumi Kasım 18. Keskin Rüzgarlar. Dünya AIDS günü. Aralık, 12. ay. Yılın son ayı olan Aralık, Batı dillerine Latince kökeni olan Decem'den gelmektedir. Örneğin İngilizce'de December. Dekem 10 anlamındaydı ve Mart'la başlayan eski Roma takviminin son ayıydı. önce 45 yılında aylar 12'ye çıkarıldığı halde Dekem adı değişmemişti. Aralık ayının 21'ini 22'sine bağlayan gece yılın en uzun gecesidir. Hristiyanlar İsa'nın doğum günü olan 25 Aralık'ı Christmas adıyla kutlarlar. Osmanlı devrinden beri Kanunu Evvel denen bu ay 1945'te çıkarılan bir yasayla Aralık adını almıştır. Yemek listesi gün 335. Yayla çorbası, patatesli köfte, zeytin yağlı dolma, salata, sütlaç Büyük saatli mafyist akımı. When you're unwanted Streets are uneven And when you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange People are strange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 Herkes Açık Radyo, burası 94.9, açıkradio.com ve Açık Gazete başladı haftanın üçüncü Açık Gazetesi. Ömer Madra ve Haligua ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Evet, The Doors grubundan da John Paul Densmore'a da bir günaydın diyelim. 1944'te bugün doğmuştu. Doors grubunun elemanı, müzisyen davulcusu. Ve aynı zamanda şarkılarında bir kısmının bestelenmesinde söz yazılarının yazılmasında da Güftelerinin yapılmasında da katkıda bulunmuş bir eleman People are strange adlı insanlar gariptir bir tuhaftır adlı şarkıyı çalarak Danzmog'a da bir günaydın demiş olduk bugün ve bakalım haberleri Aslında bu iki leaks dışında çok önemli bir haber yok ama Zaten olması da beklenemez çünkü dünyanın ...gelmiş geçmiş en büyük skandali olarak karşımızda duruyor. Bayağı ciddi bir sızıntı. Sızıntı da denemez bunu aslında. Ona girmeden ama hemen şeyi de söyleyelim. Bir kere Arnavutluk'ta müthiş seller var Avrupa'da. Amerika kıtasında da Venezuela'da müthiş seller var. Binlerce insanın evinin tahliye edilmesine çalışılıyor. Bu arada da senin sorunu da hemen cevaplayalım. Ben cevaplamayayım daha doğrusu. Met Office diye Amerika, İngiltere'nin. Bin yılın soğuğu işini. Evet, bin yılın soğuğu işini. Dünya unut, soğuğu unutun demiş. Öyle Dünya mi? Dünyanın en yetkili yerlerinden biri olan. Amerika'da ama değil mi? Hangisi? Met Office. Ha yok İngiltere'de İngiltere'de. O zaman pek dinleyelim. Meteoroloji resmi kuruluşu Britanya'nın ve şey demiş yani. İşte o, hani söylemiştim ya ben 17 yıldır görünen en büyük soğuklar yaşanıyor filan diye. İşte gördünüz mü bakın bin yılın soğuğu gelecek diyenler filan vardı. Ee, en yetkili bilim çevrelerinden gelen haber. Şöyle çok da güzel bir fotoğraf eşliğinde verilmiş haber. Bir güneş panellerinden iki kanat yapmış bir insan fotoğrafı var be. Onunla uçuyor. Uçmaya kalkışıyor yani. Ve belki de 30 yıldan beri en soğuk kış ve kar olmasına rağmen Metofis demiş ki 2010 yılı muhtemelen gelmiş. Geçmiş en sıcak Hı -hı. yıl olacak. Unutun soğuğu filan demiş. Hı -hı. Dünya daha sıcak oluyor demişler. Benden uyarması bu Öbürü ile daha keyifliydi aslında hem e, sürekli iklim değişikliğinden ve e, küresel ısınmadan bahsedip ardından evet işte bin yılın soğuğu geliyor falan diye devam yani o manik depresif hava medyanın sevdiği bizim evet. sevdiğimiz bir şey evet Kankun'da da toplanmış durumdalar güneşli Meksika'da fakat yani bir meşruiyet krizi yaşama e, durumundalarmış her tarafta artık tamamen bu görüşmeler bir lüzumsuz bir hal aldı Hatta artık insanlar şey yapıyorlarmış. Kankuna geldik ama kusura bakmayın ya. Yani işte ayağımız bir kere <gülüyor> alışmıştı gidiyoruz diye. Yani orada görünmek, iklim değişikliklerinde görünmek, görüşmelerinde görünmek bir utanç kaynağı alıyormuş insanlar için. Thomas Nasiu yazıyor. Foreign Policy in Focus adlı çok etkili dergide yazmış. Yani bayağı ciddi bir tuzak beklediğinden de bahsediyor ama bakalım nasıl gelişecek diye soğuk vaziyetlerinden bahsediyoruz dominan kültürün başat kültürün de gezegeni öldürmekte olduğunu yazanda Derek Jensen'le konuşmuşlar Demokrasi avda yani büyük bir rezistans kültürü direniş kültürü yaratmamızdan başka hiçbir şeyin önemi yok diye konuşuyor. Ayrıntılı bir mülakat var kendisiyle. 26 Kasım tarihinde yapılmıştı. Onu da koyalım. Bir de Johan de aynı tarihli yazısında Independent'ta çıkan şöyle bir şey söylüyor. Yani Biyosfer maalesef moda dergilerini okumuyor. Kaç yılda bir soğuk hava gelecek dalgasına uymuyor. Aslında 2010 yılının Biyosfer yani canlılar alemi bir tek şeyi biliyor diyor. 2010'un kayıtlar başladığından beri muhtemelen en sıcak yıl olduğunu ve aynı zamanda 2010'un bir özelliği daha var. Bilmem tesadüf mü diyeceksin abi ama hem en sıcak yıl olarak kapatıyoruz yılımızı hem de aynı zamanda karbondioksit ve diğer sera gazı denilen küresel ısınmaya yol açan gazların salımının da... ...en yüksek olduğu yılmış. Arada bir bağlantı var mı sence? Sanmıyorum. Sence? Aferin. Doğru cevap, devam ediyoruz. Ve tam da iklim... ...bilimcilerinin tahmin ettiği gibi... ...katastrofik yani... ...feci... ...felaket durumundaki... ...hava olaylarında Moskova'nın... ...yangınlardan... ...görülmemiş yangınlardan... ...bin yıllık boğulmasıyla... Pakistan'ın dörtte birinin boğulmasına giden olaylarda da çok büyük bir artış var. Bir uyarı var Johan Ali'den de. Kurtarma operasyonu bankaların kurtarıldığı gibi doğa kurtarmayacak diyor canlıları. Ben size söyleyeyim demiş. Yani zaten bankaların kurtarılması sonucunda yine e, gümleyen doğal olan olmuştu falan filan hatırlatmak da gerekir belki. ...asla ve asla doğal ya da real... ...dünya üstünde bir şeyin kurtarıldığı bir süreç yaşamadık... Ee, ...yine yaşamamamız... ...normal sayıda bilir herhalde. Evet, Hankun'da da... ...asıl büyük soru da bu soru pek... ...üzerinde durulmayacak herhalde... ...delegeler çünkü büyük... Iş, ...işletmelerin, şirketlerin durumunu... ...korumaya uğraşacaklar. Yani... ...rüzgarlar, güneş... ...ve dalgaların gücüyle... ...temiz bir gezegene gidecek miyiz yoksa... Fosil yakıtlarla şirketleri zengin kılmaya devam edeceğiz sorusunun cevabı şimdilik ikinci de görünüyor diyor. Fakat hala tarihin ve hikayenin sonunu değiştirebiliriz diyor. Biliyor musun ki Gaia teorisine karşılık bir de Medea teorisi varmış. Çocuklarını yiyen hı hı. çocuklarını bütün torunlarını yiyen hı hı. mitoloji Gaia hani hayat kendini korumaya evet. yöneliyor. ...şimdi diğer boyutu var... ...evet biz Gaya mı olmak <gülüyor> istiyoruz... ...Medea mı? Valla bunlar zaten ne olmak istiyorsun değil de... ...aa ne oldum falan gibi şeklinde değil mi? <gülüyor> ne oldum dememeli diyorsun... ...veya demeli belki demeli. de... Diyor. ...çünkü sonuçta ne olmak istediğin hep... ...yani kimse kötü olmak istemiyor... ...kimse zaten hani dünyada... ...kötü bir şeyler olmasını da istemiyor ama... ...kötü pek çok şey oluyor, pek çok da kötü insan var... ...aa ben Medea oldum şey. Anca onu diye biliyorsun işte. Hani <gülüyor> olayım diye yola çıkıldığını zannetmiyorum. Evet, şeyde falan hayvanları falan boş verin insan adapte olur diye bir başlığı yazmış ekonomist. Başlığında. O da haklı tabii. E tabii. Hayvanları, bitkileri onlar artık yapılacak fazla bir şey yok diyor. Ya açıkçası bencil yerimden e, bu bir sıkıntı olabilir gibi geldi bana. Yani çünkü e, bir ufak da bir yaşam döngüsü bir zincir falan var işte hani biz onları yiyoruz onlar bizi yiyor falan böyle yani devam ediyor ya, ya onlar geçti zaman aradan e, kim kimi yiyor ile ilgili bazı tartışmalar ve sıkıntılar doğuyor açlık da diyorlar mesela ama çok yani sorun değil büyük herhalde büyük balık küçük balığı yer diyorsun ama büyük balık kalmıyor <gülüyor> sorun orada hmm. böyle bir durum var. Ve bir milyar insan evlerinden oluyor, üç milyar insan da susuzluktan kıvranıp perişan olacakmış. Ne yapalım böyle işte. Kurtuluk, kur yani bankaları kurtardıkları gibi kurtaramazlar mı diyorsun sen? Ee, yani bankaların kurtarılmaya ihtiyacı var mıydı, kurtarılması gereken orası mıydı falanla ilgili tartışmayı da kenara bırakıp yine de... E Herhalde kurtaramazlar. Yani bu o kadar kolay bir şey değil çünkü parasını verip alamayabiliriz. Evet aynen öyle. Bu arada bugün e, Arap alfabesinden e, Latin alfabesine geçiş günüymüş 1 Aralık 1928. Hmm. Onu da hani yoktu marif takviminde söyleyelim. Atlamışlar. Evet. Harf yani. devrimini mi kast ediyor yani? Evet evet tabii. E, Türkçe yazım kurallarına e, uymadığı gerekçesiyle bugün Latin alfabesi kabul edilmiş. Saatlimi harf takviminde bunu görmemiz bana hüzün verdi. Ya onlar da bir garip bu diyordur belki. Yani çünkü düşünsene 30 Kasım'da işte ülkenin yüzde 27.8'i okur yazar atıyorum rakamı, 1 Aralık'ta yüzde sıfırı. <gülüyor> evet. Heyecanlı günler olsa gerek. Neyse, bunu o da, aynı da bir değişiklik, evet. Şimdi gelelim WikiLeaks meselesine Dünya. Hakikaten çalkalanıyor. Tarihin en büyük şeylerinden biriyle. Açığa çıkan muazzam Amerika'daki... Amerika'nın Roma İmparatorluğu'nun kanıtları olduğunu. Kimse de yalanlamıyor bildiğim kadarıyla değil mi? Amerika var, var. Birleşik Devletleri yalanlıyor mu bunlar? Bizim belgelerimiz değil dedi yok, mi? Yok öyle demek. bir şey yok. Zaten ABD'nin belgeleri olduğu... E Kabul edildi denilebilir ama e, sıkıntı galiba biraz şeyle ilgili bir kısım insan da e, fazlasıyla ciddiye alıyor. Benim gördüğüm iki tane yine ifrat ve tefrit durumları var. Bir e, bu belgelerin hiçbir gerçeklikle ilgisi yok diyenler var. İki e, bu belgeler fazlasıyla gerçek diyenler var ki hani bazı şeyler gerçekten böyle olabilir mi haberimiz olmadan diye düşündürtmüyor değil beni hani o belgelerde çünkü bir işte e, görüşmelerden notlar var, iki medya toplamaları var, 3 işte bayağı bayağı adam e, bence böyle falan diye duyduğunu yazmış durumları var. Biraz Bu Türkiye'den bakıldığında böyle aslında. Dışarıdan yok, daha mı net diyorsun? Çok net abi. Yani eğer WikiLeaks internet sitesine girip bakarsan ha evet orada böyle bir tartışma yok. Bir tartışma yok. Her şey son derece net ve güzel. Amerika Birleşik Devletleri ve bu daha işin başında olduğumuzu da hatırlatalım ayrıca. Yani Azerbaycan filan kesinlikle gerçekleri yansıtmıyor dese de eee bayağı ciddi bir problemle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek de Amerika'ya, Irak'a doğru düz bir diktatör, dürüst bir diktatör yerleştirelim evet. demiş. O da leziz bir açıklama. Kendisi gibi bir dürüst diktatör yapıyor yani. Gene seçimleri kazandı. İşte yine geliyoruz meda sorunu. Yani kimse meda değil ama yani bazen oluşabiliyor işte böyle. Ezici bir çoğunlukla seçimleri kazanmış. E, tamam. 3. kazandı. <gülüyor> kaçıncı kazandı seçim zaten? 7. Yedi mi olmuş? İyi evet. e, gayet başarılı bir sayı. Yanılmıyorsam 7. Yani atıyor da olmayayım ama 28 yılda işte 35 yıla çıkacak iktidarı. Güzel. kendisi bir darbici Bu konuda generaldi. deneyimli olduğunu Söyleyebiliriz ee, Yönetim konusunda büyük bir Engin bilgisi var Bunlar da önemli şeyler Demokrasiyi unutun demiş Iraklılar doğuştan çok dayanıklıdır Demiş hı hı. Hüsnü mübarek demokrat bir insan Irka dayalı olarak mı yoksa Iraklığın verdiği Arap, verdiği bir şey herhalde Amerika'nın Irak işgalinin bir hata olacağını Söylemiş ama Kimse beni dinlemedi demiş. Neyse Hı -hı. şimdi düzeltelim. Adam gibi bir diktatör koyun oraya demiş. <gülüyor> Mantıklı. Hı -hı. Mantıklı. Evet, adil bir diktatör istemiş filozof kral. Ya kim karar verecek peki? Yani kimin olacağına ve onun adil ve iyi bir kral olacağına. Adil ve iyi bir diktatör olan Hüsnü Muharekle, adil ve demokrat bir lider olan Obama ya da kimse evet, George işte. George Bush o zaman George Bush. Kimse. Onlar karar verecek tabii. Ya bütün Niye? bu Wikileaks belgelerini okuduktan sonra Türkiye'de pek konuşulmuyor ama benim dikkatimi bir şey çekti. Ne dersin? Demokrasiye fazla saygılı değil galiba bu insanlar ya. Amerika Kimler? başta olmak üzere. Bu Amerikalı diplomatlar mesela ne bileyim yani alfabeden çıkartmışlar D harfini gibi görünüyor. Bence işleri bu değil. Sonuç olarak e, özellikle diplomasi de sahiple e, at arasında yani burada hiç aşağılama falan üzerinden değil tamamen ata sözüne dayanarak e, bir kişneme durumu var. Yani sahip nasıl isterse at öyle kişner. Sonuç olarak eğer sen e, veya dışları Bakanı Sayın Clinton gidip de e, diplomatlara ayrıca bir miktar ajanlık da yaparsanız falan filan derse e, buna göre bir diplomasi ve diplomat oluşmaz mı zaten? Evet. Yani benim ajan, ki... ajan olmalarını istiyor. Tarih Julian Assange de ortaya çıkmış, daha doğrusu aranıyor tabi. Nedense? E, Telpol tarafından da aranmaya başlandı. Evet, kırmızı bülten, Neden? Hırza geçme suçunda. Evet, evet hıra geçme suçunda. Savranda değildi, değil mi? Bildiğimiz kadarıyla değildi ama bir bakarsın, o da olur. Evet, o bir yerden yalnız şeyle nedir o telefonla konuşulan... Skype'la çıkmış ve e, bu gerçekse bu belgeler yani Birleşmiş Milletler dahil pek çok yere casusluk yapın dediyse demokratik bir ülkenin dışişleri bakanı olarak istifa etmesi gerekir demiş Time İyi dergisine bilir. vermiş bu açıklamayı Skype'la konuşup bana iyicene garip gelmeye başladı hikaye yani aslında bütünde ne verildiğine çıktığı falan filan bir yana yani Bayağı bilim kurgusal bir durum yok mu ortada? Eşcinsel bir er e, Irak'ta savaşmaktayken belgeleri toplar, dışarı çıkartır. Ve bir e, müzik dinliyor edasıyla biliyor musun? Bir evet Bir evet. müzikli oyun var. Lady, Gaga, Lady Gaga bir oyun mu? Hayır. o? bir he? kadın şarkıcı. Hmm. Gayet ünlü falan filan bir kadın bildiğim hey, kadarıyla. Ben ile. duymadım. Görmüşsündür ama. <gülüyor> <gülüyor> Onu garanti <gülüyor> ediyorum de onun o olduğunu bilmiyorsundur. Ve ağzıyla da müziği dinliyormuş gibi yapmış. Hı hı. Ve çıkmış gitmiş. CD'ye kopyalamış gitmiş. Zaten 3 milyon insan bu şeylere vakıf birisinin yapması normal olabilirdi. Ama yine de bana bilim kurgusal geliyor. Bir savaş alanından bir er üstüne üstlük işte o erin bütün bilim kurgularda olduğu gibi tartışmalı bir alanı var. işte orduda eşcinsel olmak gibi. Bu bir matriks. Ee, belki de <gülüyor> bunun üzerinden baya bir komplo teorisi de dün salıydı biliyorsunuz meclis grup toplantıları vardı ee, epeyce eğlence. Yani Türkiye'de mi? Türkiye Türkiye tabii yani meclis grup toplantıları evrensel olarak salıları yapılmıyor ee, bildiğim kadarıyla en azından belki de öyledir şimdi şüphelendim ben de ama Türkiye'de salıları epeyce aslında bu işin bir matriks olduğuna dair e, çelik gözler ve işte gama ışınları mevzuyu çözmüş Ee, neye bakıp neye bakmamak falan işte. Aslında hepimizin e, üzerine konuşmak zorunda kaldığı ama velakin pek de aslında heyecanla konuşmadığı bir alanmış gibi gelmeye başladı bana bütün bu sızıntılar çünkü bir kıpırtı durumu yok yani. Fakat. Bir Fransa'da kıpırtı var. Onlar diplomasi yazışma yöntemlerini değiştirmek üzere yöntem arıyorlarmış. Ne demek bilmiyorum. Yani. Yer oglif kullanacaklardır belki. E öyle bile olsa sonuçta kim biliyorsa yer <gülüyor> o sızdırmıyor mu? Yani. Hayır belki de hiç kimsenin bilmediği bir dilde yazışacak. <gülüyor> <gülüyor> Biz bile anlamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey tabi olur. Ya yani böyle bir şey mesela en azından bir değişiklik olur. İşte böyle şeylerden bahsediyoruz ya da işte e, Wikileaks Mersé İsveç'te bir nükleer sığınakmış. Ee, onu öğreniyoruz Or, yerin orada korunuyormuş altında. değil mi şeyleri evet serverleri. evet serverleri e, 2008 yılında e, soğuk savaş döneminde inşa edilmiş bir sığınak almışlar Pionen Stockholm'ün dışındaymış yerin 30 metre altında e, işte orada yerin altında serverler varmış başka serverler de varmış ama onların yerlerini söylemeyeceklermiş falan çok heyecan verici ve harıl harıl Julian Assange arıyorlar. Benim en hoşuma giden şey de adamı terörist ilan edip işte terörist. Şu anda tecavüzcü, tecavüzcü durumunda şimdi. onu halledince mesele de bitecek değil mi? Tabii. Ki. Tamamen bütün dünya için harika bir yer olacak. Şimdi yalnız iş burada kalmayacakmış. İşin kötü tarafını söyleyeyim mi sana? Sen dün söyledin ya bir kere önce ona bakalım. Forbes dergisinde çok önemli geçen ay yaptığı çok ender verdiği söyleşilerden birinde Londra'da bir apartman dairesinde hı hı. konuşmuşlar. Andy Greenberg'le Forbes dergisinin ve yani Pentagon'la Dışişleri Bakanlığı'na ilişkin dokümanların daha işin başı olduğunu ve asıl büyük hedefinin de şimdi büyük İş, iş yerleri yani büyük şirketler olduğunu da ortaya koymuş. Yani önümüzdeki yılın başlarında büyük bir Amerikan Bankası birdenbire bağırsakları dışarı çıkacakmış. On binlerce iç doküman, onlar da hiyeroglifli dışı bir şeyle yazılmış. Wikileaks Org'da ortaya çıkacakmış, böyle hiç de Acaba bunları yayınlayacağız müsaade eder misiniz diye de banka yöneticilerine sormayacaklarmış işin ilginç tarafı. Hı hı. Nazik şeyler veya da uyarılar olmadan ve bu, bu finans şirketinin büyük sırları bütün müşteriler, bütün rakipler ve bütün düzenli denetçiler için yoruma açık hale gelecekmiş. Çok cazip olabilir doğrusu. Yani mevzu zaten cazip gayet gayet. Hakikaten e, kilit devam ediyor gördüğüm kadarıyla medyada. Wikileaks dışında henüz başka bir konuların konuşulabilmesi başlayabilmiş bir durum değil. Başlayabilecek gibi de gözükmüyor. Açık. Ama daha nereye kadar devam edecek? Yani ben hesapladım şöyle kabaca. Kabaca ne hesap yaptım söyleyip rezil etmeyeceğim kendimi. <gülüyor> Ama hani e, en az bir 3 ay falan sürebilir. Bu belgeler bu hızla bu şekilde yayınlanmaya devam edecek olursa. Ve o, öyle olduğu gibi mega Megalix diye bir e, mega sızdırmalar diyor. Büyük paketler halinde ve çok önemli bir olgu bu diyor. Giderek de artacak demiş bu mega sızmalar. Yani e, şimdiye kadar mesela 76 bin gizli Afgan savaşı belgesi. 392 bin Irak Savaşı'na ilişkin belge. Şimdi de tarihte görülmüş en büyük şeyle 251 bin daha başlamış Dışişleri Bakanlığı belgesi var. Ve çok ilginç bir terim kullanıyor. Dün konuşmuş muyduk bunu? Ee, Forbes dergisinin ee, muhabiri Andy Greenberg diyor ki... İste, istemeden de şeffaflık kahramanı diyor. Yani yeni bir çağ başlıyor. İstense de istenmese de şeffaflığa zorluyor durumu. Ve onun peygamberi de Esen diyor. İster beyinin ister kızın ona diyor. Çünkü şeyde Amerikan halkının bir numaralı düşmanıdır. Elleri kanlı biridir demiş Sarah Palin. Ee, bu konuda aslında çok kızmış ona. Benim anlayamadığım birkaç tane şey vardı. Ee, Bebek katili demiş. A. Bu hiç bilmediğimiz bir terim bizim. Ee, tabii şeytanileştirme ile ilgili dünyanın da geçmiş bir geniş deneyimi var. Readers Supported News işte e, yani okuyucuları tarafından desteklenen haberler diye bir A var. Ee, önemli ağlardan birazını haber almak için. Onlar bir süre yayınlamadılar. Yani ilk gün Wikileaks olayını bir böyle ufak vererek geçtiler. Bugünse bununla ilgili bir editoryal karar açıklamışlar. Yayınlayacağız hepsini diyorlar öncelikle. Altta da sebebini açıklamışlar. Yani baktık bütün mevzuya. İki tane temelde tartışma var. Biri hayatları riske atıyorsunuz. Amerikan hayatlarını hikayesi. Kimse öldü mü şu ana kadar bilmiyoruz. Bu konuda bir haber gelmedi diyorlar. İkincisi de... ...bizim çıkarlarımızı tehlike altına sokuyor bu bilgilerin yayınlanması. O bizim çıkarlarımız dediğiniz bizim çıkarlarımız değil demişler. Evet, ee, evet ama şeyin... Böyle bir durumlar var aslında. Veya evet. Bir adet daha bir şey söyleyeyim. O da şey işte bu İsveç'teki yeraltı sığınağının bütün bu teknolojik altyapısını hazırlayan şirket. Çünkü bu Pione'nin serverları gerçekten şu anda milyonlarca insan falan tarafından kullanılıyor. E, ...gurur duyuyoruz demişler. Böyle bir müşterimiz olduğu için hiçbir müşterimizi ayırmayız... ...ancak onların datalarına zarar gelmemesi için daha hassasız. Çünkü açık kaynak, bağımsız ve tarafsız bir teknolojik enstrüman olan... ...internet, ifade özgürlüğünün dünya çapında kurumsallaşmasında... ...şu an önemli bir rol oynuyor. İşte evet involuntary dediği o. Yani Gönülsüz, gönüllü olmadan da yapılan bir şeffaflık hareketinin... Şeyi, yani şey yani ...çok enteresan bir şey söylüyor aslında... Hangi banka ne zaman hangi belgelerle tabii hiç söylememiş hı hı. Forbes dergisine. Ama diyor ki Enron davasını hatırlayın diyor. Onun gibi olacak diyor. Yani onun çok daha ötesinde olacak. Eko, bir çünkü ekosistem diyor. Yolsuzluk ekosistemi, hırsızlık ekosistemi var diyor Julian Assange. Hı hı. Ve, ama en önemlisi de. Etik olmayan pratikleri var şirketlerin. Nasıl Dışişleri Bakanlığı'nın ve Pentagon'un varsa şirketler de böyle çalışıyorlar. Kendi çıkarlarına ge gerekir diyor. Ben sermaye, şeye, serbest piyasaya falan da karşı değilim. Sadece etik olmasının tek yolu da bu diyor. Yani bir açıklık şampiyonu olduğunu söylüyor. Ve kendi çıkarları uğruna insan denen... ...zavallılaştırılmış yaratıkların ve halk kelimesini silmenin pek uygun olmadığını düşünüyorum diyor. Eski çok son derece ilginç bir durum aslında eskiden böyle bir şey olması mümkün değildi diyor. Yani güven kazanmakla ilgili her şey diyor bizim şimdiye kadar bir network etkisi var, a etkisi var diyor. Belli bir alanda güvenli olduğunuzu, güvenilir olduğunuzu ispatladığınız zaman size yağıyor bilgiler zaten diyor. Biz artık herhangi fazla bir şey yapmıyoruz sadece doğru mu değil mi onları kontrol etmeye çalışıyoruz diyoruz. Ha, bunu birisi ve güvendiğiniz insanlardan bakın şu da var. Ben buna bunu güvenilir buldum deyince siz de onu tanıyorsunuz zaten bu camiada diyor. Bu internet ağa içinde ve birden bire güvenilir olması hızla en, bu internet etkisi denen şey de artıyor. Peki bu bunun büyük bir etkisi olacak mı diye soruyorlar Forbes'da. Eee belki bütün bir savaşın açığa çıkarılması, bağırsaklarının ortaya konması kadar etkili olmayabilir ama bir iki bankada şeyin altına gidebilir diyor yani yıkılabilir diyor yani nasıl diyor Amerika'nın en büyük bankalarından mı bahsediyoruz evet diyor yani çok heyecanla birkaç banka öyle gidebilir diyor yani yaptığımız aslında özelleştirme bu mega sızmalar üzerinde artık uzmanlaşma haline getirdik unique benzersiz bir prodüksiyon her biri için ayrı bir Tasarım gerekiyor diyor. Tamamen kaynaklara bağlı bir gazetecilik yapıyoruz diyor. Ama belli bir alanda profilimiz yükselirse o alanda bize daha çok bilgi akıyor diyor. Ee, peki biraz da Taliban'la ilgili... Sızdır, niye sızdırmıyorsunuz bilgiler diyor. Tabii diyorlar bize yardım edin daha fazla Taliban muhalifinden gel, bilgi gelsin. Ayrıca Tabii gerçekten Taliban'ın durumuyla yani Amerika, bu, bu eşitler ve eşit davranış durumları gerçekten bazen hani dört buçuk yaş zekasında falan olabiliyor. Yani bu böyle bir eşitlik mi böyle bir denklem mi yani Taliban'ın vay demek e, afyon tarlalarından yüzde on alıyorlarmış falan gibi bize ne ki bundan ya yani tabi bize neden kasıt e, anlaşılmıştır diye mi diyorum ama hani Amerika'nın e, yaptığı ettiği çapı ve olan bitenle küresel çapta e, Afganistan'da ne olup bittiği arasındaki sızıntılar e, bir miktar önem farkı sahibi. Ya hepsi konusunda zaten şimdi büyüdü iş tabii ki dedin çok doğru. Yani hepsi konusunda zaten yapmışlar yayın. Ama mesela Dubai de büyük krizle çökmeden evet. önce Dubai'de Bir sürü sızıntı haber yapmışlar. Sağlıksız bu çökecek demişler. Dubai'de Dubai'ye girerseniz sizi hapse atarız dediler bize diyor Dubai'liler. Ki çok ciddi olabilir diyor Dubai'de hapse girmek. Yani çok sevimli bir hapishane durumu değil diyor. Doğru çıkıyor işte İzlanda'yı verdik diyor. Kapting en önemlilerinden biri mesela. İzlanda'da ve İskandinavya'da ya da Julius Baer. ...bankası gibi şeyleri... ...Cayman Adaları'nda sakladıkları... ...gizli kapaklı vergi kaçırmalarını filan... ...bir dizi şey yaptık diyor... ...İsviçre bankalarının... ...bu şey ilginçmiş biliyor musun... ...İsviçre bankaları... ...kendi paralarını... ...Cayman Adaları'nda offshore bankalarda... saklıyorlar. Güzel. <gülüyor> Hoş değil mi? Yani benim Bunları bildiğim kadarıyla... ...devlet şey... daireleri bile ellerindeki... E... Paraları bu şekilde. Keyman Adaları'nda değil ama işte çeşitli e, hızlı para kazanan yerlerde işletiyorlar. Evet, onlarınki de normal tabii. Yani son derece Afrika'daki olayları mesela muazzam suçluyorlar ya diktatörler para yiyor falan diye işte Afrikalı diktatörler. E, onlar da paralarını Londra'da, Emlak'ta harcıyor, İsviçre bankalarına yatırıyorlar, New York'ta filan bankalara ve en ilginçlerden bir de ilaç sanayi ile ilgili epey yol daha çıkaracağız ortaya diyorlar. Ve Nobel ödül ödülü kazanan ekonomi ödülü kazanan Stiglitz, de, Stiglitz ile Joseph aynı fikirde. Bunu Hasan Ersin'e sorsak daha iyi olur tabii ama yani ortada bir şey olabilmesi için diyor piyasadan bahsedebilmek için ...enformasyon olması gerekiyor diyor. Bilgi. E, çok iyi çalışan, mükemmel çalışan bir piyasa içinde... ...mükemmel enformasyon. Eksik bilgiyle piyasa çalışmaz diyor. Demokrasi de çalışmaz diyen Jefferson vardı. Onu da hatırladım ben. Demokrasinin bir numaralı maddesi, ham maddesi... ...enformasyondur diyordu. Piyasalarınki de öyle diyor. İşte... Ve monopol olur çünkü diyor. Özgür olmaz o zaman diyor. Yani politika ve tarih konusunda biraz bilgin varsa diyor. Serbest piyasa. Monopole dönüşür. Tek ele dönüşür eğer onu zorla zorlamazsan özgür olmaya diye. ASP nedir? Servis sağlayıcı. Mesela Avustralya'daki ta ilk... Servis sağlayıcılardan birini kurmuş kendisi. ASB'de 1993'te. Evet. Ve ben yayıncılık yapıyorum aslında. internet işinde baştan beri. Ama şey de diyor ki Sarah Palin, sen hangisine inanırsın artık bilemiyorum. Onun, Tabii ki Palin. O bir gazeteci. Ne kadar gazetecisi işte şeyin El Kaiden'in çıkardığı İngilizce gazeteci çıkaranlar ne kadar gazeteciyse hı hı. bu da öyle diyor Amerikan çocuklarını katletmek için. Yani bu Amerikan çocukları katletmek için hikayesi yani bizim memlekette mesela karnımızın tok olduğu bir hikaye olsa gerek diye düşünüyorum. Hani bizim çocukları katletmek için yazıyorlar, çiziyorlar falan noktasından e, çok overdose'dan dolayı hissetmez olduk biz zaten ama dünya kamuoyu için ya da Amerika için yeni bir şeyler mi bunlar? Yenir mi diyorsun yani? Yok yani inşallah yenmez diye düşünüyorum. Peki bir kara liste çıkarsanız hangisi en kötü endüstriler ya da hükümetler deseniz yani sızdıranlardan ne isterdiniz? Bilgi kimden? Hiç ayrım yapmam ben diyor Julian Assange. Bütün hükümetlerden bütün endüstri ve sektörlerden diyor. Her türlü diplomatik tarihi ve etik önemi olan her türlü belgeyi isteriz. Daha önce yayınlanmamış olan ve baskılanmış yayınlanması engellenmiş olan diyor çok açık diyor yani bu her türlü baskı yolu savaş yolu olan istihbarat ve savaşı destekleyen şey ve bir de yoğun ticari yolsuzlukları şey yapan konudaki bilgileri çünkü insanları asıl bunlar etkiliyor ikisi diyor hayatlarını ve ekonomik hayatlarını yaşamalarını engelliyor diyor Sonuç olarak peki bu cesareti nereden alıyorsunuz diyor ee, şuradan diyor hepsini bir cümlede özetlemek mümkün cesaret bulaşıcıdır diyor yani gösterebilirseniz bazı bireylerin bir şey sızdırıp ondan sonra da devam et hayata devam ettiklerini insanlar bundan etkileniyor ve cesaretleri artıyor diyor çok ilginç aslında. Şimdi ara verelim sonra devam edeceğiz. Açık man going down down down. down. down down down. man about 5 o'clock in the morning. I'm already up and gone, Lord, I'm so tired, how long can this go on? Daddy, working in a coal mine, going down, down, down, working in a coal mine, whoops, about to slip down, working in a coal mine, going down, down, down, working in a coal mine, whoops, about to slip down, cause I make a little money, holding cool by the tongue,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 How long can this go on? Daddy working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine About to slip down Working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine About to slip down Five o'clock in the morning I'm already up and gone Lord, I'm so tired How long If this goes on Yeah, they're working in a coal mine Going down, down, down Working in a coal mine Whoop, about to slip down Working in a coal mine Going, going. down, down, down Working in a coal mine whoop, about to slip down Cause I make a little money Hauling coal by the tongue But when Saturday rolls around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 Lee Dorsey'den dinlediğimiz bir parçaydı. Working in a coal mine. Bir kömür madeninde çalışmak derin uzun bir yorgunluğa yol açıyor. Hiçbir eğlenem, eğlenmeye zaman kalmıyor. Çok yorgunum eğlenemeyecek kadar diyor. Derin bir şarkıydı aslında. Lee Dorsey ölümü 1986'da bugün 1924 doğumlu. Bir şarkıcı çok Alan Toussaint'le Toussaint de çalışmış beraber. New Orleans'ın büyük müzisyenlerinden Alan Toussaint'le de... ...Veya da Meters adlı grupla da... ...ilginç çalışmaları olan çok önemli bir müzisyen. Lidozi'de bir günaydın demiş olduk. Evet, devam edersek... Cumhur, Cumhurbaşkanı Gül de konuştu kimisi doğru kimisi değil diye ama asıl dün başbakan oldukça şaşırtıcı diyebileceğim bir açıklama yapmıştı yeterince eteklerindeki taşları bir döksünler bakalım ama yeterince ciddi değil, gayri ciddi bulmuştu bir duyalım sesinden. Kimsinde söylediğiniz gibi işte ellerinde ne belgeler varsa bunların bir kısmını e, yayınlamış durumdalar, yayınlayacaklardı. yani dikkat ederseniz bunlar Amerikalı diplomatların değişik seviyede diplomatlar. Bunların bulundukları yerdeki olayları, kişileri kendi açılarından değerlendirmeleriyle ilgili raporlar şimdi kadar açıklananlar. Bunları ben çok bilirim Dışişleri Bakanlığı yapmış bir kişiyim biliyorsunuz. E, Bunların bazıları doğru değerlendirme olabilir, bazıları yanlış değerlendirme olabilir. Ee, görmek lazım nedir? Dolayısıyla bunları bu şekilde önce anlamak gerekir. İkincisi, e, tabii Türkiye ile ilgili bazı şeyler var. Ee, doğrusu biz bunlara hep alışkınız. Bunların hiçbiri e, bizim Türkiye'deki Türkiye'yi daha güçlü bir ülke yapmak, Türkiye'yi daha geliştirmek. Türkiye'deki siyasi istikrara verdiğimiz önem kadim dostluklarımız. Bunları hiçbirisi bozamaz. Bu sadece Sayın Başbakan'la değil, diğer bütün yetkililerle de. O açıdan Türkiye ile ilgili söylenenleri ben işte Türkiye'de bulunan kişilerin kendi değerlendirmeleri olarak görüyorum. Etkisi nedir diye baktığınızda biraz bir sistematik olduğu kanaatindeyim. Birazcık bir, bir amaç. Varmış gibi geliyor bana ama tabii ki şimdiden hala e, kesin bir şey söylemek zor değil. Neler gelecek, neler yayınlayacaklar, bunlara hep bakmak gerekir. Evet, bu Cumhurbaşkanı günün açıklamalarıydı. Yani bu Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını, gelişmesini istemeyenlerin de biz bunlara alışırız diyordu. Yani ola ki sakat bir şeyler çıkarsa biz zaten demiştik Türkiye'nin gelişmemesi ve devam edecek bir hikayenin altyapısı. Evet yani kendisi de eski Dışişleri Bakanlığı'ndan kalma bilgileriyle bunların bazıları doğru bazıları değildir dedi. Bir şey söylemiş olmadı aslında ama politikacıların da çok fazla bir şey söylemesini beklemiyoruz zaten. Ya söylememelerinde politikacıların de... Politikacıların doğruyu söylemesini de beklemiyoruz. Naziksin bütün derken ama... Ee, yani hani zaten çok fazla bir şey bilinebilecek bir durum yok. Oyun yeni kuruluyor. Bence Gül'ün tek haklı olduğu şey o. Yani bir şey söylemek için gerçekten erken bakmak lazım. Bunun nereye varacağına, nereye yol falan filan. Peki başbakan ne diyor? Başbakanın dediğini de şimdi bir duyalım. Wikileaksin eteklerinde neler var? Bunları bir döksün bakalım, bir görelim Ondan sonra da bunların ne kadar ciddi, ne kadar gayri ciddi olduğunu öğreniriz. Çünkü Wikileaks'in ciddiyetleri endişelidir, şüphelidir. Evet, başbakan delikanlı bir eda ile döksünler bakalım eteklerindeki taşları dedi. Ona göre görelim çünkü Wikileaks'in diyor gayri ciddi olduğuna dair de kendisinden. Menkur bazı bilgiler var herhalde. Bana sorarsan, yeryüzünün en ciddi açıklamaları ya yani Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de dahil olmak üzere geçen bütün ülkeler ki sanıyorum dünyanın neredeyse bütün aktörlerinden bahis vardı Amerika'da bir dünya yönetimine talip ve bunu yapmaya yaptığı için diplomatları da hepsinde konuşuyor sanırım bir tek şeyden yalanlama geldi ee, tek millet ikinci devleti olan ha bakıyor. Bakıyor'dan yok böyle şeyler söylemedi dedi. Onun dışındakiler ama herkes doğruluyor. Yani ben ciddiyeti konusunda herhangi bir tereddüt olduğu kanaatinde değilim başbakan. Zaten ayrıca doğrulama ya da yalanlama üzerinden ciddi ya da gayri ciddi diyebilir miyiz? En nihayetinde şu var çünkü bunların dışlarına ait belgeler olduğuna dair bir tartışma artık yok. Yok. Bunları yazan da ne işte Julian Assange ne de Wikileaks'teki editörler falan filan. Yani bunları yazan zaten Amerika dışlarının diplomatları. Bunlar sadece yayınlıyor. Yani varsa bir gayri ciddiyet o Wikileaks'ten kaynaklı olamaz. Eğer araya belge katıyorlarsa başka bir hikaye olur. Onu hani ayrıca başka bir program yapacağız. Evet, öyle Erdoğan. bir iddia yok ama. Yok. Zaten. Hani ben de bir iddia atayım dedim ortaya. Bu arada yani sadece zaten aslında Erdoğan ve e, Cumhurbaşkanı Gül değil, e, onun dışında bütün işte parti liderleri falan herkes de böyle e, derin ve E, optik bakışlarla bakmayı beceriyor bu işlere e, Bu da bir başka gariplik Yani gerçekten dünden En çok dikkatimi çeken şey şu oldu İki dil biliyorum e, Oturup okuyacak falan kadar Biri Türkçe biri İngilizce Tamamıyla dünyanın herhalde şu anda 78 bin e, Dilindeki yayınların hemen hemen konusu Benzer e, Ve buna rağmen Türkçe'de okuduğum şeylerle İngilizce'de okuduğum şeyler arasında dağlar kadar Fark var Ama bu ilk defa oluyor <gülüyor> <bu> <gülüyor> Yok ilk defa <gülüyor> olmuyor ama Ya bu çok daha şey bir konu gibi geliyor bana. Hani veri hepimiz aynı anda geliyor. Yani dalga aynı anda çarpıyor herkese. Ee, herkese hemen hemen benzer noktalardan çarpıyor. Ee, bambaşka bir kırılma bu kadar hani ilginç bir durum yarattı. Benim görebildiğim bir tek Türkiye var gibi. Şimdi Amerika'daki Lisbon... Cumhuriyetçi falan filan hani ilginç başka hikayeler de var tabii ama. Peki Lizbon'daki NATO zirvesinde Türkiye'nin dediği olduğunu <gülüyor> meselesini... Unuttum bile Unuttum mi diyorsun? Ben, çabuk unutmuş haberini diyorsun. Daha bu aydı. Ya ama orada milli çıkarımız var. Hani o milli çıkarımız girdiği zaman zaten e, beyne savunması. giden kanlar e, kalbimize doğru gittiği için falan diye böyle başka türlü bir hikaye kurulabilir. Burada milli çıkar, Türkiye işi falan filan da yok. Anlayamadım tam. Ama mesela Bahçeli. E, alakasız devam edelim i̇şte dün salıydı dediğimiz gibi grup toplantıları. Ee, dedi ki Erdoğan'ı yabancıların görüşleriyle tanıyacak değiliz. Belgeleri iç politika malzemesi yapmayız dedi. Biz onların ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Belgeye melgeye gerek yok dedi. Belge istemiyor yani. Biliyorum diyor zaten. Yani diyor ki e, biz Başbakan Erdoğan'ın ne de hükümetini ve çalışma arkadaşlarının yabancı görüşlerinden hareket ederek tanıyacak değiliz. Burada tabii bir miktar... Yabancı düşmanlığı üzerine kurulu bir siyaset alanı olmasıyla da ilgili MHP alanının ama neyse. Yabancı bir şey site diyor zaten Wikileaks için. Dünyada Doğru, internet... yabancı bir site. <gülüyor> Ulus devlet aklıyla bakarsan yabancı. AKP ne kadar yanlış düşse de, ihanete uzanan hatalar yapsa da, bunlar biz milletimizden başka kimseyle konuşmayız. Ve iç politikamızda dışarıdan müdahalelerin yapılmasına kararlılıkla karşı çıkarız. Yani gördüğünüz üzere bu bir politik komplot. Dışarıdan müdahaleler olabiliyor. Bu müdahaleler olmasın. Biz ihanetimizi içeride hallederiz diyor. Yani bazı ihanetleri vardır doğru. Ama e, konu bu değil. Demiş. Peki şey ne diyor? Bu konuya nasıl yaklaşmış mesela Türkiye ya da diğer partiler? Arapların Amerikalılara teklifi, Guantanamo'daki esirleri gönderecek ülke ararken. Böyle bir konu yok ya. Suudi kralı ve Kuveytliler hepsini öldürün demişler. Müslüman esirleri öldürün demişler. Bu konuda bir tepkileri var mı? Yok. O yani, belgelerine göre. Benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'deki siyaset alanı henüz daha e, sadece ve sadece Türkiye üzerinden konuşuyor hikayeyi zaten. Hüsnü evet. Türkiye üzerinden de konuşmuyor. Makro siyasette ne gibi derinlikler olabileceğini yine gözlerimizin önünde seviyor. Biz bu siyaset için niye yapıyoruz? Bilmem. Yani bence hiç gerek yok gerçekten. Hepimiz boşu boşuna vakit kaybediyoruz. Bir kadiri mutlak Amerika Birleşik Devletleri var. E, iyi de o yapıyor, kötüyü de o yapıyor. İğrenci de o yapıyor, kendine zarar da o yapıyor, kendine yarar da o yapıyor. Evet. Biz öyle etkisiz sıfır çarpan bile değil bir çarpan adamlarız toplu olarak bütün dünya nüfusu. Böyle garip kötü bir dünyada yaşıyoruz maalesef. O yüzden herkese evinde oturmasını ve bol bol ne bileyim Fox yenen falan seyretmesini tavsiye etmek lazım herhalde. Benim çıkarttığım bu işte Bahçeli böyle diyor Kılıçdaroğlu e, pek zaten şey yapmadı bu konuyu böyle özel e, bir şey olarak şey yapmadı şey diyor çünkü İddialar çok ciddi ve sıradan değil diyor ne demek bilmiyorum İddialar çok ciddi ve sıradan değil eğer bir ülkenin başbakanı için İsviçre bankalarında 8 ay hesabı var deniyorsa bu sıradan bir iddia değil ciddi bir iddiadır diyor. Ee, Sayın Başbakan'ın çok net kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmasını bekliyoruz, suçlamıyoruz. Bu iddiadır diyoruz ama bu iddiaya karşı net somut bilgiler ortaya konmazsa Sayın Başbakan bu iddiaların altında kalır demiş. Ee, ya şahsi görüşüm bence mesela bu sekiz banka hesabı var İsviçre'de hikayesi e, çok doğru çıkmama ihtimali yüksek şeylerden biri. Çünkü eğer olsaydı bunu iki sebeple düşünüyorum. Biri... E, Yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıysanız büyük ihtimalle gizli paralarınızı İsviçre'de hesap açtırıp saklamıyorsunuzdur. Birazcık kafa işlettiğinizde bu zor olabilir. İkincisi de bunu herhalde şu ana kadar bir şekilde duymuş olurduk. Ya da zaten bunu haberdar eden işte diplomatlar biraz daha belgeli bir şeyler koyuyor olurlardı diye düşünüyorum. Bir ama... söylenti söylüyor ama olsun araştırılmasına e, yoluna gidiyorlarsa iyi bir şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin Evet de. evet yani Kılıçdaroğlu en... E, ...bu konuda benim görebildiğim kadarıyla... E, şey, ...en haklı başında... ...konuşan... ...tağırı oldu. Öyle. BDP ise gerçekten hani... E, ...ben anlamadım niye Demirtaş'ın... ...ne demek istediğini diyebileceğim kadar... E, ...garip bir konuşma yaptı. Yani bütününde zaten dünkü grup toplantısı... ...gerçekten Demirtaş'ın... ...herhalde dün akşam az uyudu... ...toplantılarından biriydi... E, ...yani neler demedi ki diyebiliriz herhalde... ...zaten ana konu o değil herhalde... Yok. ...bambaşka şeylerden bahsediyor... ...Gürt meselesiyle ilgili konuşmuş... ...Mukilix Vallahi... zaten... ...Günlük gazetesinde hemen hemen hiç yer almıyor... ...dünya çapında bir... ...yani yeryüzünün en büyük... ...almamasının sebebini Demirtaş'ın ağzından... ...duymak mümkün zaten... ...çünkü bütün bunların bir komplo olduğunu düşünüyor... ...BDP mesela... ...Günlük ne düşünüyor bilmiyorum... ...ama BDP'nin söylediği şu... ...şu ana kadar yayınlananlar içinde... ...bizim bilmediğimiz hiçbir şey yok diyor. Öyle diyor. Bize sorsalardı... ...zaten biz AKP'yi böyle anlatırdık. Burada diyor. ama bilip bilmem... ...yani iki bakımdan problemli bu. Bir tanesi hepsini biliyor olmam... Bu biraz, biraz... Tanrı'nın varlığını bilmek gibi bir... Durum evet. Çünkü. Fazla bilmek oluyor, imkan yok. Yani şeyi de biliyor muymuş ...Müslüman esirleri öldürün dediğini falan... Bunlar zaten bizi ilgilendirmiyor. İlgilendirmiyor, evet. Peki... Çin de ilgilendiriyor, yani, Orta geç, Doğu, geç, İran, geç, geç, geç, geç. filan bir tek şey ilgilendiriyor. Orta Doğu da o da dar bir bölge, Güneydoğu. Yok Türkiye, Türkiye ilgilendiriyor Türkiye. ve AKP'nin e, bununla ilgili e, ne olacağı falan filan mevzu. Peki, Mezun hepsini biliyor, idik. Hı hı. Bunu kabul edelim. Peki burada mesele bilmek değil ki kanıtlanmış olması zaten bu bu belgelerin gerçek olduğu yoksa herkes istediğini söyleyebilir her zaman. Ya ben de mesela Irak gireceklerini biliyordum ama girdikleri zaman haber yapmak zorunda kaldım bildiğim evet. halde önceden. Böyle tatsız durumlar hakikaten doğru insan biliyor da işte bilmesi değil olması önemli olan oluyor genellikle. Evet, ama... Hatta ilk bilenlerden biriydik söylemesi sahip şeyde biz attık. İki <gülüyor> haberden biridir atlattığımız. <gülüyor> Bir, bir de da, hürriyeti atlatmadık ama hürriyet kendi haberini görememişti o zaman. Ramsar'da evet. raporu diyordu açıkça girecekler diyordu. Ama hürriyetten biz okuyup girecekler dedik hürriyet üzerinde durmadı. Neyse ne yapalım böyle. ayrı hikaye. ya Zaten Demirtaş'ın perspektifiyle ilgili bence temel sıkıntı biz biliyorduk zaten. AKP'yi biz öyle anlatırız kısmı değil. Daha çok e, bana garip gelen şu oldu. Fakat bize Amerika nedir onu anlatsınlar istiyoruz. Şimdi deniliyor ki diplomasinin 11 Eylül'ü, asıl 11 Eylül saldırıları içinde Amerika'nın parmağı var demişlerdi. Peki burada Amerika'nın ne kadar parmağı var onun da sorulması gerektiğini düşünüyorum. Diyor Aslında Demirtaş özette şunu anlatıyor, bütün bunlar Amerikan komplosu olabilirler diyor bu Wikileaks işi için. E, zaten gizli özneli konuşmalar bence çok tehlikeli işler, deniyordu, deniliyor Diyorlardı falan. Kim diyordu? Nerede diyordu? Hani, söylüyorlar diyorlar. Evet. E, böyle düşünüyormuş Demirtaş. E, bu bir Amerika, Amerikan komplosu olduğu için de e, zaten üzerinde çok da konuşacak bir şey yok. Hatta konuşarak belki Amerika'ya fayda sağlıyor bile. Olabiliriz emperyalizmle. O yüzden e, konuyu kapatmak gerekiyor. Yememiş yani Demirtaş. Evet. Maalesef. Fakat bu bana hiç doğru gelmiyor. Benim kendimi Gördüğüm Noam Chomsky ile yapılmış çok uh, ilginç bir söyleşi var. Her zamanki konuşmaları her zaman ilginç. Genellikle zaten e, Democracy da Amy Goodman'la konuşuyor. Ve özellikle ona belki 9.5-10 arasında da biraz daha fazla yer verebiliriz ama şu çıkıyor en çok. Bir şey öğrenmemiz gerekiyorsa bu sızıntılardan, wikilik sızıntılarından ...çok dikkat etmemiz gerekiyor diyor. Öğrendiğimiz şey şu... ...en dramatik şeyler... ...ağır bir demokrasi nefreti var... ...bu Amerikan... ...hükümetinde de Hillary Clinton'da da... ...bütün diplomatik serviste de... ...halka karşı büyük bir aşağılama... ...halklara, insanlara... ...mesela Orta Doğu'ya diyorlar ki... ...Orta Doğu konusunda... ...birbirleriyle konuşurlarken... ...Arap dünyasında... ...İran bir numaralı tehdittir diye bakılıyor diye. Aralarında konuşuyorlar diyor ve Amerika İran'ı bombalamak istiyor. Bu çok son derece insanın uyandığı, insanı uyandıracak bir açıklama. Çünkü %80'i Arap Arap ülkelerinde yapılmış araştırma, kamuoyu araştırmaları en tazelerine kadar en büyük tehdidi halklar Amerika ve İsrail olarak görüyormuş. %80 oranında olarak. Ve İran'ı sadece %10'u önemli bir tehdit olarak görüyormuş. Ve daha ilginç bir araştırmadan bahsediyor. Bunu hiç duymamıştım. itiraf edeyim. Chomsky'den her zaman çok şey öğreniyorum. E, yani İran'ın nükleer silahları olsaydı bir çeşit önleyici güç olurdu diyenlerin oranı ne kadarmış biliyorum. İran'ın atom bombası olsaydı bu tehditleri dengelerdi diye %57 diye %57'si İran atom bombası olmasını istiyormuş ve bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalar. Bunlar konuşmalara girmiyor bile Amerikalı diplomatların arasında. Bütün girdikleri Arap diktatörlerinin böyle zalim Arap diktatörlerinin söyledikleri. Bu önemli olan bu çünkü Amerika içinde yani Roma İmparatorluğu içinde herhalde o Kartaca muhakkak yıkılmalı diye çıkıp bağıran Senatörler de vardı Hı -hı. Roma'da da değil mi? Ne olursa olsun yakalım. Yaptılar. Yaptılar sonunda. Hayrını göremediler ayrı konu ama olsun. Evet yani biraz daha bu ikiliks meselesine tekrar dönmek durumda kalır. Bu senin demin söylediğin çok önemli bir noktaydı bence. Onun üzerinde de biraz daha tartışabiliriz. Yani her şey Amerikan emperyalizmi açısı. Belki de bu ikilik sızıntıları yani bu bunda sızıntılar... da bir... ...sarsıntı yaratabilir yalnız. Ya ben nasıl um, umudu, yaratmadığını umudu. anlayamıyorum... Evet. ...şey açısından. Çünkü çok basitçe baktığımızda bile... ...yani 2002'de ne demişler AKP için... ...2004'te ne diyor, 2006'da ne diyor... ...falan diye devam eden bir dizi... ...belge var elimizde. Tanımadıkları, Aynen. tanımaya çalıştıkları... ...fikir değiştirdikleri... Yani ...bir süreç ve gayet organik... ...insani geldi bana hiç öyle tanrısal... Çok şey biliyorlar falan gibi bir durum. Çok ilginç. Aynı Yok konuda ortada. bize de sitede de yayınlayacağız inşallah. Hamza Ak'tan bize bir yazı göndermiş. Bizim Hı -hı. çocuklar mitinin çöküşü diyor Wikileaks belgelerinden okuyor. Tam aynı şekilde düşünmüşünüz yani. Öyle mi? İlginç bu. Ama Ona yani Türkçe anda zaten böyle bir şeyler başlıyor. Çünkü bütün diğer her şeyden tartışmalardan kopuk ayrı bir tartışma modeli ve Kafana göre takılabiliyorsun üstelik. Her şeyin arkasındaki güç genelde batılı özellikle de ABD gücü. Her şeyin arkasında bu mit işte çöküyor mu? tartışmasını yapacağız ama 9.30 on arasında yaparız. Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın. Evet, Wikileaks konuşacağız herhalde. Evet, nereye doğru dedi, yani hakikaten tam tam iyi oldu aslında bu nereye doğru. Evet, nereye doğru şey de ilginç oldu tabii. Yani bayağı dünyanın Roma İmparatörlüğü döneminin son günlerini yaşamak gibi bir paralellik var sanki. Bence Amerika Birleşik Devletleri'ni çok çabuk gömüyorsun, Ömer Madra. Yok, henüz gömemez, gömemeyiz de. <gülüyor> ipuçları uçları görünüyor yani. Vallahi herhalde bu yani 11 Eylül benzetmesi İspanyol Dışişleri Bakanı'na ait, değil mi? Ee, İtalyan yani o... galiba. İtalyan mı? Fırat Dini. Evet, evet o böyle evet. özlü sözler söyleyen bir adamdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olacağı gün e, Berlin duvarının yıkılması kadar önemli bir gün olacaktır Avrupa için demişti. Bunu duymuş muydun? Hayır. Ağır laf değil mi? Evet önemli. Ya. Ee, herhalde yani Wikileaks'ten önce ve sonra bir hayat var değil mi dünyada en azından diplomasi açısından evet, yani, ve yeni başlıyor her şey sen bir eski diplomat olarak önce bir diploma e, diplomasi içindeki durumunu yani şöyle bir kere e, şimdi bunlar e, yani yorum e, okudum çoğunu Ee, bir kere bu tip yazışmalar e, hiç şaşırılacak bir şey değil. Yani evet. çok yaygındır. Ee, ve şunu görmek gerekiyor. Yani bunu yazan insanlar e, bunları uydurmuyorlar. Onların kaynakları e, mesela Türkiye ile ilgili kriptoların kaynağı Türkiye. Yani bilgiyi evet. buradan alıyor yolluyor. Yani bir, bir, tabii bir yorum... Ee, ekliyor kendisi ee, ama yorumun payı dikkat edersen yüzde beş falan civarında yani çok az ve e, esas bu, yani bur buraya bir ayna tutuyor bu tip şeyler çok yaygındır ee, bu anlamda malumu ilam ediyor aslında evet. yani herkes söyledi bunu artık yani ama hakikaten öyle yani dolayısıyla şaşıracak pek bir şey yok. Ee, mesela bu taktik e, nükleer başlıklarla ilgili, yani Türkiye'de herkes bunu aşağı yukarı tahmin ediyordu e, incirlikte olduğunu ve nitekim o öyle olduğu ortaya çıktı Almanya, Hollanda ve Belçika ile birlikte. Evet, bunun kanıtlanması açısından önemli bu tabii bir kere yani hepimizin biliyor olması e, bunların gene de dedikodu düzeyinde, hı hı. spekülasyon düzeyinde hı hı. olmaktan çıkarıyor şimdi öyle değil mi? Elbette. Dolayısıyla yani bu tamamen şu söylediğinle alakalı bu yapay bir gündem değil. Kimileri öyle de diyor. Yani burada bir işte bir arkada bir Amerikanın yeni bir hinliğini arayanlar var. İşte bunun yapay bir gündem olduğunu ve aslında dünyanın başka sorunları olduğu ki doğru oraya geleceğiz. Ama bu yapay bir gündem değil. Hı hı. Yani bu, bu hakikaten ciddi bir şey ama... Şunu da söyleyeyim, eski bir diplomat olarak bu şekilde diplomasi yapmakta mümkün değil tabii. Evet. Yani çünkü bunun bu yani her şeyin açığa çıktığı ve her şeyin ortalıkta konuşulduğu bir dünyada sorunlara çare aramak açısından söylüyorum, hele yani uluslararası. E, ilişkilerde e, bir şey gerçekleştirmek mümkün değil. Çok taze bir örneğini vereyim. Bunun Wikileaks'le de alakası yok. E, aslında e, siyasilerin e, basın önünde konuşma hastalıkları e, epeydir. Yani depreşmiş vaziyette. Bu bir, bu bir uluslararası hastalık halinde aslında. Mesela şu son e, Kıbrıs'la ilgili Belçika dönem başkanı biliyorsun Avrupa Birliği'nin. Kıbrıs'la ilgili bir girişimi oldu. İşte Ercan Havaalanı dışında pek çok gelişme öngörülüyordu. Cyprus Airways'in yani Kıbrıs Cumhuriyeti Hava Yolları'nın Türkiye Hava Sahası'nı kullanması, Türkiye'nin bir liman açması. Bunları konuşamadık çünkü arada. Evet. Araya bayram girdi. ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin de ...vetoladığı e, fasılların önünü açması... ...yani vetosunu kaldırması... E, ...böyle bir paket e, hazırlandı. E, ve Türkiye bunu yetersiz buldu. Gazetenin biri çıktı dedi ki... ...Türkiye bunu reddetti dedi mesela. Şimdi ya, e, o bilgiyi bir yerden almışlar... ...mal bulmuş, mağarayı atlamış üzerine... Ve onu haber yaptı ve Belçika bundan çok rahatsız oldu. Çünkü bu gizli diplomasi yani böyle ortalıkta konuşulacak bir şey değil. Konuşulduğu andan itibaren bütün e, ağırlığını e, kaybedecek e, bir şey. Zira e, o ülkelerdeki e, muhalefet Türkiye'de hiç kimse tınmadı tabii. Yani ayrıca da bayrama geldi ama e, muhalefet bu tip şeylerin üzerine atlar ve hükümeti zorlar. Dolayısıyla böyle bir mümkün değil. Yani bu şekilde diplomasi yapmak mümkün değil. Yani Oslo e, müzakereleri yani Filistinlilerle İsrailliler arasında aynı şekilde yani onlar yansımış olsaydı herhalde Oslo olmazlar. Diyeceksin ki Oslo'nun sonucu ne oldu? Tamam olmadı ama Oslo Oslo diye bir şey vardı. Oslo süreci 1995'te öyle değil mi? Evet. Yani dolayısıyla burada e, çok Yani böyle cyber dünyanın işte şeffaflığın zaferi falan gibi çığlık atmanın da pek anlamı yok bence. Şimdi tabii iki şeyi de herhalde birbirinden ayırmamız lazım yani bu gizli yürütülmesi. Hmm. Bütün ışıldakların altında olmayan bir yerde yürütülmesi gereken diplomatik sorun çözmeler ayrı ama bir de mesela Hillary Clinton'ın bütün dünyayı casuslamak. Yani, yani de akıl, birleşmiş milletler. Birleşmiş yani, yani. Gerçekten bunun ne kadar aslında evet. gizliliğin evet. halklardan korku üzerine kurulu o kullanıldığının evet. da ilginç bir göstergesi olarak görüyoruz. Bu değil mi? Çok. Yok, de, de, tamamen öyle. Ama e, yani bunun arasını bulabilmek lazım. Bu kolay değil. E, yani işte, nereye kadar şeffaflık? Soru bu bence. Yani. Nereye kadar şeffaflık? Çünkü e, öbür türlü e, karar alınamaz. Yani Çünkü birilerinin de bir kararı alması ve o, o kararı uygulaması gerekiyor. Yani çok fazla danışma kararı öldürür. Böyle bir e, e, ilke, böyle bir prensip vardır ayrıca. Yani maalesef böyle bir <gülüyor> var Yani var. E, kolay değil tabii bütün bunları. Hele hele Amerika olduğunda e, idare edilmesi. Şimdi tabi işin bu başında da yani Forbes'in de gördüğümüz gibi Amerikan büyük bankalarının şirketlerinin de yalnız Amerikan değil herhalde pek çok iç belgeleri de büyük sarsıntı yaratacak yeni belgeler çıkması mümkün. Bunu Forbes'a kendisi söylemiş Julian Assange ayrıca ilginç bir röportaj gerçekten. Bir de Guardian gazetesinin editörü de en dört verilen dört gazeteden biri hı hı. olan Guardian editörü de daha o da yeni başladı bu iş. İnanılmaz şeyler göreceğiz diyor dünyanın. Yani şirketler konusunda bir sorun yok. Onların şeffaf olmaları yani hayatımızı birebir ilgilendirdiği için tevkalade önemli. Ben ama yani dar anlamında diplomasiden bahsediyorum. Yani dar anlamında diplomasi. Yok yok Onda, o konuda e, tamamen ben de hem fikirim fakat mesela Orta Asyadaki özellikle e, ve Rusya'daki büyük yolsuzluk çürümüşlük üzerine de bitiş belgeler çıkacak bakalım ne olacak diyor. Şimdi tabii burada yani uluslararası planda işler işler olduğu için bunlar demokratik ülkelerle yani şeffaflığın azami olduğu demokratik ülkelerle. E, şeffaflığın asgaride tutulduğu gayri demokratik ülkeler arasında e, geceyle gündüz gibi bir fark vardı. Dolayısıyla bunların e, aynı potada değerlendirilmeleri de mümkün değil. Bir de böyle bir sorun var yani. E, evet. E, e, tabii yani. <gülüyor> Şimdi bu anlamda çok ilginç tabii e, Wikileaks'in e, ifşaatları. E, <gülüyor> Ya mesela bu Azeri e, di, di, diktatörünün e, Türkiye hükümeti hakkında e, serdettikleri e, ve e, dağlık karabağ ile bağlantıyı kurarak Türkiye'nin e, Ermenistan'la protokolleri sureti katiyede onaylamaması gerektiği eğer onaylarsa bunun e, dağlık karabağ meselesine e, olumsuz etkisi olacağı gibi zırvaların ortaya çıkması ve Aslında Türkiye hükümetinin de yani bizim hükümetin de bu tam bu doğrultuda bir politikayı yapıyor olması yani hakikaten yüreklere e, su serpti. Evet, yani. yani i̇yi oldu. Ya <gülüyor> da bu işte mesela Mısır ya da Suudi diktatörlerinin söylediklerini öldür mü müslümanları demişler. Şey. Tabii, <gülüyor> tabii tabii onlar <gülüyor> tabii. Biz diğer hoşuma giden konu, bu Sarkozy'nin baş danışmanı, Levitt dış politika baş danışmanı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni çok iyi tanıyan bir isimdir. O eski Amerika'nın, Fransa'nın Washington Büyükelçisi'ydi. Aynı zamanda New York Büyükelçiliği de yaptı. Levitt'in bu Gordon'a, Phil Gordon'a yani daha hala ortalıkta olan geçen hmm. yıl türkiye Avrupa Birliği meselesiyle ilgili söyledikleri aslında Fransızın söyledikleri o kadar ilginç değil Amerikalının söyledikleri çok ilginç çünkü Fransız bir yani malumu tekrar ediyor yani istemiyoruz diye falan bir saçma sapan şeyler söylüyor Sarkozy on kere geldi Türkiye diyor Gören var mı diye soruyorum ben etrafta yani on kere nerede yok öyle bir şey yani atıyor e, fakat Amerikalı çok ilginç bir şey söylüyor ve hakikaten denklemi anlamış diyor ki ya bir taraftan siz ağzınızla kuş tutsanız kuş tutsanız sizi üye yapmayacağız diyorsunuz Türklere diyor. Öte yandan dönüp ya reform yapmıyorsunuz diyorsunuz diyor. Türkler bir şey yani nasıl seviye üye olamayacağız diye bir şey yapmıyorlar diyor normal olarak yani onlara perspektif vermiyorsunuz diyor. Bunun karşılığında dönüp onlara sitem ediyorsunuz diyor. Tam bir yani yumurta tavuk tavuk yumurta meselesi orada tabii hiçbir şey söyleyemiyor Fransız yani gene geveliyor. Çok ilginç. Bunların... Ama bunlar da yeni değil. Bunlar da biliniyor. İyi evet. de yani teyit edilmiş oluyor. Te Şimdi... Ama çok önemli bu teyidin. Yani dünyanın nasıl bir e, yönetim anlayışıyla e, yönetilmek istendiğini çok net olarak ortaya koyuyor bence. Yani buradan şu çıkar mı? Tabii önümüzdeki günlerde daha da ortaya çık açıklandıkça herhalde şu soru gündeme gelecektir. Başka bir diplomasi mümkün mü? Evet. Bu, bu kolay değil. Niye kolay değil? Demin dediğim nedenden kolay değil. Yani demokratik ülkeler arasında bir demok, bir e, diplomasi yürümüyor ki. Kaldı ki demokratik ülkeler arasında yürüyen diplomasinin de ne halde olduğunu görüyorsun yani. Evet. <gülüyor> mesela Fransa'yla, mesela Kanada'yla, Amerika arasında. Evet, falan. onlar da demokratik <gülüyor> yürütmüyorlar işte. Evet, tabii, evet. Yani, yani, bu, hakikaten çok ilginç. Ee, soruları ortaya çıkaracak bir, yani daha çok yeni tabi yani daha insanlar tam meseleyi kavrayamadı ama şunu söylemek istiyorum bu azım sanacak bir şey değil yani bu Türkiye'de e, ben yani okuyoruz işte kaç kaç gündür bir tek Türkiye'de bazı politikacılar onlar o da hepsi değil bunu küçümsediler ee, işte Dur bakalım ciddiyetini sorguladılar falan dedi. <gülüyor> sefirler yazıyor. Bu sefirler önemli değildir. Yani büyükelçiler o kadar da önemli değildir. Kararı hükümetler alır dedi birkaç kişi televizyonda. <gülüyor> Bir kere şimdi orada yazanlar sefir falan değil. Yani tabii ki sefirlerin yazdıkları da var ama o ıı, Müsteşar ve müsteşar yardımcıları yazıyor bunu, Amerikan Dışişleri Bakanlığı. E birdenbire Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın ne olduğunu unuttuk. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, başbakanlık müessesesinin olmadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin başbakanlığıdır. İki, yani hükümetin iki numarasıdır aslında Hillary Clinton. Ee, ...öyle değil mi? Tabii tabii. Heh, yani şimdi dolayı onun yanında... ...bütün bunları kaleme alan Phil Gordon... ...dediğim adam da... State Department adı üstünde e yani... E aynen, ...devlet... ...bu adam da herhangi Bakanlığı. birisi değil... Ee, Devleti... ...o da yani başbakan yardımcısı... ...gibi bir şey aslında... Evet. E, e, tabii dolayısıyla yani seviyeyi daha da anlamakta büyük zorluk çekti ee, bu konuda e, laf üretenler e, özellikle televizyonda. Yani Türkiye'deki başbakan yardımcısı seviyesine yakın aslında oradaki ya, State Departmanın e, müsteşar yardımcısı. Yani bir de dünya ile ilgileniyor adam yani dolayısıyla bunlar küçümsenecek şeyler değil. Ee, bu Ee, bir diğer konu herhalde O da gündeme gelecek Yani gündemde zaten Bu ifşaatlar ve diğer konular Yani gündemi Öylesine e, Kapladı e, ve kucakladı Ki Wikileaks e, yani Artık WikiLeaks'ten dolayı ne kaçırdık Diye bir e, Paralel koşut gündem e, Oluşturmak gerekiyor sanki Değil mi? <gülüyor> evet ya da o ikilikse ayrı bir her gün bir saatlik bir program yani, koyabiliriz bir, bir sürü şey oluyor mesela e, bugün e, ayın işte gelecek hafta çok önemli toplantılar var. E, dün bir, bir dolu gelişme oldu. Tabii tamam, bütün bunlar atlandı. Mesela muhtemelen Mossad e, İran'da Ee, bir tane fizikçi vurdu. Evet, evet. Onu da azıcık konuşma... Çok zor konuşulabiliyor tabii bunlarda, evet. E yani şimdi bu kaynadı gitti yani bu bu şaka değil düşün yani İran gibi bir polis devletinin göbeğinde gittiler kim küt diye nokta atışıyla adam öldürdüler bir, bir diğeri de ağır yaralandı değil mi Evet bomba mı yoksa kurşunla mı ben hatırlamıyorum şimdi ama bu ikincisi üst düzey, üst düzey ikinci nükleer e, bilimci evet. e, öldürülen İran evet. biz bir sene içinde. evet evet evet Bu bir iki ona, e, Recep Tayyip Erdoğan e, yani artık ironik yani ironinin ve doğruklarında bir iş yaparak gidip e, Libya'dan insan hakları ödülü aldı. Evet. <gülüyor> Bu da kaynadı. Ee, evet o da. Yani kaynadı. normal bir zaman olsa bunlar konuşulurdu Türkiye'de değil mi? Evet biz işte naçizane birer ikişer cümleyle vermeye çalıştık bunu da. Yani ben de Lockerbie'yi hatırladım ne oldu diye. Evet. Lockerbie facia. Ondan sonra bitmedi. Bugün mesela e, e, dış politikası olmayan, ortak bir dış politikası olmayan Avrupa Birliği'nin dış politika e, hizmeti kuruldu. RELAX. Hmm. <gülüyor> Resmen bir e, Aralık itibariyle. Kim Dışişleri Bakanı? Catherine Ashton. Ashton evet. Catherine Ashton bu konudan hiç anlamayan o İngiliz e, baronet e, evet. başına geldi ve bu çok önemli çünkü eskiden bu işi e, sadece örokratlar yani Brüksel'deki memurlar e, ifşa e, ifa ederdi. Şimdi üye ülkelerin diplomatları <gülüyor> orada da bir vikliliklilik <gülüyor> durum var yani ee, diplomatları oraya e, tayin olacak yani e, geçici görevle e, Avrupa Komisyonu ve RELX yani Avrupa Hariciyesi diyelim adına altında çalışacaklar bu tabi. E, komisyonun yani sekreterya anlamında komisyonun e, özelliğini de e, epey e, zedeleyecek bir gelişme. Evet. Bu RELAX mi deniyor? RELAX deniyor. Evet. Hmm. Yani Avrupa'nın hariciyeti. E, bu, bugün e, Dünya Et günü. Onu önce, evet. e, bahsettik. E, gelecek hafta çok önemli toplantılar var. Ben işte Wikileaks'ten kaçanları böyle bir sıraladım <gülüyor> ama gelecek hafta pazartesi günü bu Şimdi az önce adını ettiğimiz Catherine Ashton e, Celili ile e, Cenevre'de buluşuyor ve e, P5 artı 1 yani Güvenlik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı olan 5 ülke artı Almanya ile birlikte e, Catherine Ashton'ın yani Avrupa Birliği'nin... E, Dışişleri Bakanı diyelim e, ile e, İranlı müzakereci masaya oturacak. Gene bu nükleer meseleyle ilgili gelecek evet. Pazartesi ve Salı iki günlük toplantı var. Türkiye bu toplantıya e, bağıra çağrıs Türkiye'ye almak istiyordu olmadı biliyorsun. Ve tabii gelecek hafta Cancun var başladı zaten de asıl yani, ikinci şey. Yani, evet. esas, yani esas devlet başkanı seviyesindeki şey ve o da hiç bu ekonomistin manşetinden bahsedebildin mi bilmiyorum evet, ama. Evet bir iki cümleyle evet manşeti de harikaydı fotoğraf da harikaydı. Alay ediyordu yani bir çiftlikte trident yani üç şeyli <gülüyor> dişli Poseidon'un <gülüyor> çatalıyla dolaşan bir çiftçi çizmiş ve dalgıç kıyafetiyle <gülüyor> kafa derle. yani kimin kiminle dalga geçtiği ayrı bir tartışma konusu ama insanlar filan bir tek insanlar adapte olur diyor, değil mi sonuçta? Evet, nasıl ya. hayvanlar ve bitkiler ölecek diyor. Evet. Zaten geçtik onları diyor. İnsanın beyni olduğu için ayakta kalacak diyor. Ben çok şüpheliyim, sen de galiba. Ee, yani ben ekonomistin Ekonomistin beyni konusunda ciddi <gülüyor> şüpheler. <gülüyor> benim beyni işin İşin vahametini kavramış durumda değiller değil mi? E bir de dalga geçiyor çok böyle Aklı İngiliz sıra. şüpheler. Aklı sıra evet insan üzülüyor yani. Ama şu var yani ekonomist gibi yani serbest piyasanın bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, bırakınız ne yaparlarsa yapsınlar diye <gülüyor> evet. bu zihniyetin... Dünya çapında temsilcisi bir derginin bu işi yani onu ekonomist yazmamış olsa o makaleyi e, ciddi alınabilir yani ve veya işte bir herhalde ekolojik e, çevre korumacı hassasiyetleri olan birisi tarafından kalemme alınmış olduğu düşünülebilir hiç öyle bir şeydi yani ekonomist olduğu için biz e, hayretler içinde kalıyoruz ve üzülüyoruz ve kızıyoruz. Ama e, e, o böyle bir makalenin ekonomiste çıkması bence fevkalade önemli. Evet. Aymazlığın doğruluğu da göstermesi açısından evet, da hadi. ayrıca hakikaten ibreti alem evet. için bir şey. Evet peki bunları konuşmaya ayrı bir Wikileaks programı yapacak halimiz olmadığına göre... Herhalde. Buradan kendimize yol açarak ilerlemeye çalıştık. Ben de ilginç bir şey bugünkü programda söyledik ama belki duymamışsındır diye. İran'ın nükleer şeye sahip olmasının evet. bir deterrent yani önleyici evet. atom bombasının evet. ol, olduğuna inananların ve bunu isteyenlerin Orta Doğu'da halkları arasındaki oranı %57 ymiş. Son kamuoyu araştırması. Yani bak şimdi bu çok önemli bir mevzu. Ee, i̇ki tane bilgi verelim buradan. Ee, İran nükleer bomba yani siyah, askeri nükleer diyelim konusunda 1995'ten beri çalışıyor. Yani, evet. Yani yeni bir şey değil bu. 90 ve bunu İsrail o zamandan bu yana biliyor. 95. Hayırca yani. Amerika şahlık döneminde de vermek istiyordu zaten Ayrıca, nükleer, nükleer tesis. Evet. Bir İki, e, e, Şirak, e, Cumhurbaşkanlığından ayrılmadan önce, dikkat et, Şirak yani, e, Batı'nın işte 4-5 ülkesinden bir tanesinin başındaki adam yani. İran'la e, İran'ın e, İran e, amacıyla e, baş edebilmenin yolu, e, İran'ın atomik e, kulübe, Olması. dan batıdan evet. geçiyor demiş. Şimdi demiştim. sen söyleyince hatırladım evet. Peki yani bu öyle tabii yani aklın yolu bu aslında. Yani ama bunu işte, işte bunun için. Bunu konuşmuyorlar şimdi, ama bu hiçbir diplomasiye ihtiyaç evet. var yani. <gülüyor> ya yani bunu mesela böyle bir şey için ciddi diplomasiye ihtiyaç, bir ihtiyaç var. var değil, evet. Bir diplomasiye ihtiyaç var kolay değil. Yanisa isuç yapabilir bunu evet ama yani. onun yerine işte Suudiler diyor ki vurun ha, vurdum, şu İran'ı yani. tepesine patlatın gitsin tabi ki çare o yani, tabii ki çare o yani İsrail'in orada göstere göstere veya İsrail'e de bombayı verenin kim olduğunu biliyorsun tabi <gülüyor> Fransa evet <Ve> ya, e, <gülüyor> yani. Ee, yani, her şey çok güzel olacak İkinci Dünya yani. Savaşı'nda tabi Yahudilere e, e, e, Reva gördükleri muamelenin karşılığı olarak bir günah çıkarma babında e, bombayı vermişlerdi İsrail'e yani. evet. devletin kuruluşunda. İşte nereye doğru diye soruyorsun ya ben de cevaplayayım. iyiye güzele doğru. İnşallah. Amin. Çok teşekkürler. Hayırlı günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar a Rider, See what you have done Oh lord, lord you made me love you Now your man has come You made me love you Now your man has come Well, I'm going away, baby I won't be back till fall Oh, no, no I'm going away, baby I won't be back till fall And if I find me a good girl I won't be back at all Yes, I'm gonna buy me a pistol Just as long as I am tall Oh yes Shoot my girl Catch me a cannonball Because if she won't have me She won't have Shoes ain't button, your clothes don't fit you right. You didn't come home till the sun was shining bright. I said if she won't love me she won't love no man at all See see rider See see rider took a standard bir party Lou Rawls'n sesinden dinledik ve piyanosundan bu Louis Allen Rolls asladı ama herkes Lou Rawls diye diyebiliyor 1935'te bugün Chicago'da doğmuştu ve 2006'da bundan 4 yıl önce hatta artık 5 yıl olacak yakında kaybettiğimiz bir önemli şarkıcıya kulak verdik doğum yıl dönümünde 75 yaşında olacaktı eğer yaşasaydı CC Ryder. Evet devam ediyoruz. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık E şu WikiLeaks ile ilgili olarak inanılmaz bir şey ortaya koyduğunu belirttikten sonra demokrasiye ve halkların her türlü şeyine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde varlığına kendini de aslında halklardan korumak için gizlilik kullandığını çok net olarak gösteriyor. Orta Doğu'da da mesela çok bilinçli bir şekilde Hamas'ın mesela bu Gazze saldırılarından önce ateşkesi olduğunu diplomatlar yazıyor ama ateşkesi Hamas'ın Hamas ıı, örgütünün korumak istediğini yazmıyorlar, tek bir roket bile atılmadığını bile onu belirtmiyorlar mesela Amerikalı diplomatlar. Ondan sonra da 2008 aralığında da Hamas'ın yeniden roket attığını ve böylece İsrail'in kendini meşru müdafaa için savunmak için ateş açtığını belirtiyorlar. Tabii ki büyük elçi, elbette biliyordu Amerikan büyük İsrail basınını okuyan biri diyor Noam Chomsky olduğunu. Yani ana akım İsrail medyası zaten yazıyordu bunları diyor. Ama Hamas açıkça ateşkesin canlanmasını, yenilenmesini istiyordu. İsrail de bunu dikkate aldı ve reddetti ve bu, güvenlik yerine bombalamayı tercih etti. Ama bunu hiçbir zaman İsrail'in zaten ateşkese de mitaat etmediğini, bağlı kalmadığını da yazmıyorlar diyor. Ve İsrail ordusunun Gazze'yi işgal ettiği 2008 seçimlerinde, Amerikan seçimlerinin sırasında ve ölenler kalanlar da daima Filistinler oldu diyor. Yani sonuç olarak gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek İsrail'in acımasız bir demokrasi düşmanlığı yapmakta olduklarını net olarak ortaya koyan belgeler bunlar. Yani son e, soru olarak da şunu söylüyor, soruyor Amy Goodman. Sadece 30 saniye kaldı. Şunu sormak istiyorum, Obama'nın baş danışmanı olsaydın şimdi ne yapmak gerektiğini söylerdin kendisine WikiLeaks meselesinden sonra o zaman da ve bütün bu yalnız WikiLeaks değil, Amerika'nın durumunu kurtarmak için de Franklin Franklin Delano Roosevelt'in Bütün büyük şirketler kendisine karşı çıkarken yapmış olduğunu yapmasını söylerdim. Yani kamusal muhalefeti organize et, harekete geçir ve ciddi bir halk yararına program, popülist bir programı devreye sok ki yapılabilir. Ekonomiyi stimüle et ve her şeyi bu maliyecilere, bankerlere, borsacılara bırakma sakın gerçek sağlık reformu yap yap. Pek çok yani gerçekten hafif bir iyileştirme oldu sağlık reformunda ama bir sürü konuyu dışarıda bıraktı. E, ticaret açığından, bütçe açığından da şikayet ediyorsan o zaman da askeri harcamalara bak. Zaten tümüyle e, her şeyin başında da bu askeri harcamaların geldiğini de göstermiş olurdum diyor. Üçte yandan Vukilix meselesinde en önemli noktalardan biri de senin de bugün üzerinde durduğun şey meselesi. Türkiye'deki bu sonu gelmez komplo teorilerinin bir yenisine mi sahne olacak diye dünden beri konuştuğumuz şeylerden biri bu. Niçin şimdi her şeyin arkasında Amerika mı var sorusu ama. Ama ilk biz söyledik en azından bununla gurur duyalım, duyalım. kesin Didir. bu başlayacak dedik. Ee, Ve başladı maalesef. Fakat mesela Hamza Aktan bize bir yazı göndermiş ve bizim çocuklar mitinin çöküşü Wikileaks belgelerinden diyor. Yani böyle de olmayabilir. Bu mitin aslında kırılmasına giden bir yol da olabilir diyor ki hakikaten böyle bir, bir mit de belki beslenebilir. Yani biz Coğrafyanın verili koşulları yahut kendimizden kaynaklandığı konusunda fikrimizin aksine her zaman gelişmelerin arkasında bir güce referans eğilimi hep varola gelmiştir. Bu her şeyin arkasındaki siyasi güçte genelde batılı güçler özelde de Amerika Birleşik Devletleri olmuştur diyor. Yani kaynağında da bunun bir apolitik ve kendine güveni zayıf bir toplumsal gelenek yattığını belirtmiş o yüzden de iktidarda olsun olmasın. Her türlü siyasi öznenin arkasında bir gizli ajanda, bir gizli destekçi arayışı ve inancı insanlar da halen kendini koruyor demiş. Bu da her zaman içinde çoğu batılı gazeteciyi şaşırtan şekilde Türkiye'yi bir komplo teorileri cennetine dönüştürüyor diyor. Wikileaks'in bu gizli yazışma ve raporlarını Amerikan Büyükelçiliklerinin açık etmesinden çok şey öğreneceğimiz gibi öyle anlaşılıyor ki siyasete bakışımızdaki çoğu alışkanlığımızı da gözden geçireceğiz. Bunlardan belki de en önemlisi Wikileaks belgelerinden sonra siyaseti artık gizli özneler üzerinden değerlendirme kolaylığını bir kenara bırakıp görünen öznelerle anlama çabasına yönelmemiz olacak diyor. Böyle bir umudu koruyor musun? Şimdi bakarsak görünmüyor. Demirtaş'ın konuşmalarından mesela. Yani özellikle evet bu konuda keskin herhalde Politik görüşü Demirtaş ortaya koydu şey açısından bakarsak. Parti politikaları üzerinden bakarsak. Çünkü bloglara bakarsak daha keski şeyler gördüm. Hayır ben blogları değil de yani bloglarda tabii. O. Şey yapılamaz evet hani tekil bireyler değil burada örgütlü siyasetten bahsediyoruz Demirtaş dediğimiz anda. Ee, yani Demirtaş'ın işi zor. Yani Bu şekilde baktığımız sürece çünkü. Milliyetçi Haya hareket zor yani. için de aynı şey söz konusu. Yani MHP ile BDP'yi aynı cümlede anmak bile bir garip yani diyerekten değil. böyle hani evet. onu ittirdim gitti. <gülüyor> ne bileyim. Doğru ama öte yandan mesela işte şeye konsantre olmak da bir tuhaf değil mi? Böyle XXX üstleri karalanmış gizliden. bugün manşet XXX olayı. Efendim nedir bu XXX diyorsanız porno anlamında kullanmıyoruz bugünlük. XXX şuna tekabül ediyor bazı diplomatlardan alınan ya da bazı işte hükümete yakın isimlerden ya da kim olduğunu bilmiyoruz işte o yüzden XXX kişilerden alınan bilgiler vardı. Ve işte isimler de bu şekilde kapatılmıştı bazı belgelerde. Hükümet bunların peşine düşmüş. E ne de olsa bu genel kurmayın böyle hükümeti olur diyebiliriz. Belgesizler dışarı kimsizdirdi bunu diye aranmaya başlar genel kurmay. Evet. E, hükümet belgesizler dışarı kim bunu diye aramaya başlar. Bizim hikaye bu kimse sızdırmasın kol kırılsın yan içinde kalsın çok mutluyuz biz böyle. Adlı oyunu seviyoruz. Evet bu X harfi de hoşluk yapıyor tabi X'lerin X, X peşinde. Bilinmeyen bir var tütünü. Peki bunu evet nasıl raporluyorlar acaba dışlarında çünkü Kürtçe bilinmeyen bir dil. X Q W gibi harfler bilinmeyen harfler Türk alfabesinde yoklar efendim. Belki de onu ö, X X Xleyen Wikilex'tir. Olabilir. <gülüyor> Belki de öyledir yani. Ya kimseye zarar gelmesin diye bilmiyoruz. Sanmıyorum böyle bir <gülüyor> şey olacağını ama gizlenen XXX'ler kim diye soruyor Cumhuriyet gazetesinin manşeti. E, taraf gazetesinin manşetinde XXX'lerin peşinde Haber Türk'ün Tarafta ne var? Tarafta da AKP ve dışları köstebek avında diye hmm. daha onlar şey, ikisi kullanmamışlar. Manşette, içerikte var ikisiler. AKP çevrelerinin gösterilmesi üzerine çeşitli bilgilerde kaynak olarak köstebek çalışması başlatılmış. Yani gerçekten burada mevzu zaten köstebek kim idi. Ee, doğru yere odaklanılmış olduğunu görmek memnuniyet verici. Yani gazler açısından değil bu eleştiri. En azından şahsen ben daha çok hükümetin ...ne kadar e, ulvi düşünebildiğini görmekten memnunum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı daha e, itidalle diyebileceğimiz bir tavır da... ...burada Kılıçdaroğlu, Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin belgelerde yer, yer alan yolsuzluk iddiaları... ...ve Erdoğan'ın gizli hesaplarının bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak inceleme başlatacağız demiş... ...ve suçlamıyoruz diyor... ...bu iddiadır diyoruz... ...ama iddiaya karşı net somut bilgiler... ...ortaya konmazsa Sayın Başbakan... ...bu iddiaların altında kalır... ...demiş... ...bunu da Cumhuriyet'ten okumak mümkündür... ...şeye dönersek son olarak bu konuya gene... ...yani... taşın altından işte Amerikan... ...Batı e, parmağı aramayı... ...şimdi buraya 27 doküman... ...30 Kasım tarihi itibariyle... ...yayınlanmış diyor AK'tan ve Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nden gönderilen raporlardan şimdiye kadar e, genel olarak görünen durum Türkiye'de çok yaygın bir şekilde var olan Amerika'nın her şeyde parmağı var yönündeki komplo teorileri yaklaşımın önemli ölçüde yanlış olduğu ve gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Çünkü çok değişiyor da diyor senin de tespit etmiş olduğun gibi. Yani daha çok gözlemledikleri ülkedeki siyasi atmosfer üzerinden bir ülke siyaseti oluşturmayı öneren bir ton. Yani daha önceden tersini düşündüğümüz şekilde Amerika Birleşik Devletleri aslında Türkiye'nin iç siyasetindeki büyük değişiklikleri belirleyen, onların yol haritasını hazırlayan bir konumda değil, iç gelişmeleri ciddi biçimde gözleyen, gözlemleyen ancak ondan sonra strateji oluşturmaya çalışan bir durumda. Yani henüz Amerika birleşik devletleri ya yani Ergenekon davası ve emekli muvazzaf generallerin yakalanıp yargılanmaları gibi devasa bir konuda örneğin eski büyükelçi Jeffrey Washington'da geçtiği Washington'a geçtiği raporda herhangi bir yabancı gazetecinin yazabileceklerin ötesinde bir şey söyleyemiyor. Söyleyemediği gibi bu konuda ileride ne olacağına, olabileceğine dair de herhangi bir bilgisi olduğunu göstermiyor. Aynı şey Balyoz darbe planı 22 Şubat'ta ve ona karşı başlatılan 28 subay ve az subayın gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonu ertesi gün detaylarıyla aktarmış Büyükelçi ve şu cümleyle bitirmiş. Burada her gün yeni bir gün ve kimse tüm bu koreografinin nerede dağılacağından emin değil. Yani aynı zamanda ne bizim çocuklar anlamına gelecek ifadeler kullanıyor ne de geçmişe dair bu yönlü bir göndermede bulunuyor diyor. Yani belli ölçüde bir ümit besleme imkanı var anlaşılan. Henüz Amerika Birleşik Devletleri diplomasisinin Türkiye ile ilgili belgelerinin çok az bir oranı yayınlanmış olsa da elimizde bulunanların dahi en azından artık Türkiye'de yaşanacak. Veya yaşanmış hemen her büyük siyasi gelişmeyi Amerikan emperyalizmi gibi genel bir başta dayandırma alışkanlığını kırmasını bekleyebiliriz. Bu da naif bir beklenti olmasa gerek diyor. Bunu zaman gösterecek tabii naif bir beklent mi, mi? Yani daha fazlası daha fazlası gerekiyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani mesela Demirtaş hakikaten... E Siyasetten aslında genel olarak tespitlerini e, okumaya değer bulduğumuz insanlardan biri. Ama hani vardı yer mesela böyle bir yerse e, daha çok yol olabilir. Yani çünkü Demirtaş yine zaten görece e, baktığımız yere yakın insanlardan biri olarak gördüklerimizden. Bir de daha uzağa var bunun evet. hikayenin ki e, orası daha ilginç. Ya gerçekten Demirtaş'ın dünkü konuşması ya bir daha bir daha okunası sadece Wikileaks kısmından değil... Pek çok açıdan böyle bakmak e, uygun. Mesela Türkiye'de yaklaşık 9 milyon engelli olduğunu söyleyen Demirtaş. Ama bize göre bu nüfusun geri kalanı asıl engellidir. E, 60 milyon engelli vardır engellilerin sorununa çözüm bulamayan dedi. falan e, Kenan Evren bunu yaptı şimdi Tayyip Erdoğan da yapıyor dedi. Bunu dün e, Kılıçdaroğlu da söyledi. Kenan Evren ile Tayyip Erdoğan arasında ne fark vardır falan gibi. yani İşte açılar ben... falan bunlar çok önemli şeyler değil abi. Hayır, nereden kuruyorlar paralelli evrenle? E, toplumu baskı altına alma. Mesela işte... E, Demirtaş üzerinden soruyorsan... ...üniversite öğrencilerinin gözaltına alınması üzerinden kurguladı. E, Kılıçdaroğlu ise... ...nereden yapmıştı bir saniye? E, anlayışlar üzerinden. Senin anlayışında, hmm. evrenin anlayış arasında ne fark var diye sormuştu. Yani... Erdoğan'ın çok matah bir şey olması üzerinden değil ama hani e, Cunta Paşası'yla da en azından işte seçilmiş başbakan iyi kötü falan gibi bir ayrımı koymak lazım diye düşünüyorum. E, Demirtaş ardından şeyle devam etti. Yumurta atmanın demokratik hak olması e, üzerinden. E, dokunamadığımız insanları yumurta atmakla ilgili böyle tartışmaların e, alanda olduğunu biliyorum ama yine de e, hani... Sizi bir toplantıda övmek ne kadar meşruysa... ...aynı toplantıda protesto etmek de o kadar meşrudur. Evet. Ama yumurta atmak o kadar meşru mudur? O tartışılabilir bir alan. Falan filan. Evet. Ee, yani demokrasi işine yumurtadan başlamış olmamız... ...son iki buçuk senedir, üç senedir... ...bayağı tatsız. Neyse. E, bu yumurta işlerine hiç girmeyelim zaten. Evet. Yumurtanın... Sarısı... <gülüyor> evet. <gülüyor> diyebiliriz. Evet. evet. Peki şey e, bu arada son Mugilix ile ilgili bir şey de Ekvador e, ülkesi Gel bize otur ayıp ediyorsun Demiş dedi. Julian Assange Yani esas itibariyle Serbestçe kalıp ikamet edebileceği Ve çalışmalarını yürütebileceğini Söylemiş çünkü ülkeden ülkeye Gezen gezmek zorunda Takipte olan birisi Öyle de bir Bilgi var İtalya'da da öğrenci eylemlerinden bahsetmeliyiz birazcık da herhalde. Ee, aslında hani biz vikiliğinde uğraşırken evet. Avrupa'da belki de demekte fayda var. Çünkü e, Avrupa baya artık hani gün geçmiyor ki bir yerlerde bir iş iş bıraksın, e, genel grev olsun, öğrenciler okul işgal etsin falan filan gibi bir durumda. E, ve bütün bu olan biten fena halde ekonomik sebeplere dayanıyor yine. E, İtalya'da da üniversite öğrencileri ve akademisyenler eğitim e, harcamalarında kesintilerle ilgili yine sokaktaydılar. Bu ilk değil, e, yani yüz binlerle çıkıyorlar. Geçen seferde böyle çıktılar yaklaşık iki hafta oldu yanlış hatırlamıyorsam. Pek çok kentteydi evet, yani şimdi de öyleymiş gene. E, başkent Roma başta olmak üzere. E, i̇ki yıl içerisinde milyarlarca euroluk tasarruf e, yapmayı düşünüyormuş. Eğitim Bakanı Maria Stella Gelmini. E, Yani mesela Yunanistan da böyle başladı ardından savunma bütçelerine geçti. Yetti mi? Hayır tabii o banka kurtarma paralarını ödemeleri gerekiyor. Asıl krizden etkilenenlere oraya doğru da gidiyor gibi. En azından öyle ümit etmekte fayda var. İngiltere'de de yine aynı sebeple hükümetin öğrenim harçlarını yükseltmesi ve bir de işte eğitim bütçelerini azaltalım çok oldu ya demesi üzerine. Yine sokaklardalar üniversite lise işgalleri. ...devam ediyor. Böylesi bir durum var... ...İngiltere'de de. Orada da pek çok şehirde... ...hemen hemen... ...her yerde benim anladığım evet. işte. Yani bütün büyük şehirlerde... E, ...ciddi öğrenci eylemleri yapıldı. E, Avrupa'da bir şeyler sarsılıyor. Bunu söylemek mümkün. Tabi ABD'nin... ...isteğiyle mi oluyor bunlar? Onu bilmek mümkün değil. Amerika'da yani, aslında... ...şimdi baştan... ...başlayacak bazı ilginçlikler... ...göreceğiz herhalde çünkü... E, Şimdi tam e, hatırlamıyorum, bulabilir miyim haberi bilmiyorum ama Obama, e, şey ücretleri dondurmuş. Yani oradan da daha ciddi şeylere yol açabilecek. Ücretleri dondurmuş. Yani asgari ücreti Şimdi tam işte maalesef Anladım. haber elimin altında değil ama böyle kısıtlayıcı bir karar almış, milyonlarca kişi işçi etkileyecek bir karar almış durumda. Bulamadığım için haberi. Biraz idare etmeye çalıştım ama yakalandım. Ee, yani sonuç olarak zaten bütün dünyanın ekonomi politikasını takip etmek gerçekten bayağı zor olabiliyor. Çünkü hızlı bir şekilde aynı şehri yapıyorlar evet. farklı isimlerle. Ee, büyük ihtimalle de dediğin gibi ücretlerin düş falanla ilgili bir şey olsa gerek. Başka ne olabilir ki? Evet evet. Yani e, vakat tabii... Bir de e, bu Kesk hikayesinden haberdar mısın? Aa, evet, ne bir oluyor? De, bir de o, o haberi vermeliyiz herhalde. E, e, bir türlü sadece şey vermiştik. İlk bu taciz iddiaları diye geçiyor ama niye iddia dediğimizi bilmiyorum. Çünkü e, gayet net kadın beyanı var ortada. Hani Bu konularında nasıl çözüleceğine dair hakikaten oluşmuş olan bir içtihat. E, buna rağmen devam eden bir sorun vardı. E, Kesk'te kamu emekçileri, sendikaları, konfederasyonunda. E, şuydu sıkıntı. Ee, tacize suçlanan kişi bir türlü istifa etmiyordu. Böyle bir e, durumda kalmıştı. KESK e, uzayan bir hikaye vardı. Sonunda e, işte dün galiba genel başkan Sami, yok önceki gün Sami Evren'le e, toplu iş sözleşmeleri uluslararası ilişkilerden sorumlu sekreter Adnan Gölpınar istifa ettiler. Kamu emekçileri sendikaları konfederasyonundan bahsediyoruz. Evet. Ee, Başkanla işte e, sekreterlerden biri Uluslararası ilişkiler Sekreterinin e, istifasından bahsediyoruz. E, bir türlü işlemiyordu durum adam da istifa etmiyordu biz de gittik gibi bir yere varmıştı söyledikleri şey. E, dünse keskten gerçekten ve ilginç bir açıklama geldi. E, anlamak çok kolay değil yani iki tane açıklama geldi aslında. E, biri kadınların yaptığı açıklamayı daha doğrusu kadın kolları başkanı diyelim. E, diyordu ki kadın sekreterliği pardon e, diyordu ki kadın sekreterliği ne demek? Ya Aslında örgütlerin e, cinsiyet, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kurdukları yapılardan biri. <gülüyor> Şimdi Mesela BDP'de belediyelere eş başkanlık e, getiriyor. Örneğin Habertürk'te bugün bambaşka bir yerden manşet olmuş. E, Öcalan'ın e, Bay Demir'i paylaşmak için böyle bir şey yaptı ama hiç öyle bir şey değil benim görebildiğim kadarıyla iki tane başkan olması, bu başkanlardan birinin kesin kadın olmasının sağlanması üzerine kurgulu bir durum. Yeşiller partilerinde Almanya'da yıllardan beri mesela uygulanan... BDP'de de uyguladıkları, evet, uygula... evet, BDP'de. bunu belediyelere taşıyor mesela. Şimdi e, aslında e, pozitif ayrımcılık denilebilir ya da e, işte cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak üzere alınan önlemlerden biri evet. kadınlarla ilgili birimler kurulması. E, kadın sekreterliği bir açıklama yaptı dün e, ve. Dedi ki e, keski yönetimi tacize uğrayan kadının beyanını esas almadı böyle bir sorun vardı falan dedi ve ardından da ama e, Sami Evren ve arkadaşları e, iktidarlarını güçlendirme adına karalama ve yıpratma kampanyasının parçası oldular yönetim kurulumuz tarafından bu anlayış kabul edilmeyip eleştirildiklerinde ise istifa ettiler dedi. Ee, gerçekten kas, Kesk'te bir süredir bir e, tartışmalar yumağı vardı Türkiye'dekinden hiç bağımsız olmayan aslında sol içi tartışmalar diyebildiğimiz daha genel bir tartışmanın içindeydi onlarda. Ee, bundan da ilgisi olduğuna dair bir gönderme yaptı. Ardından da e, Keskin Yönetim Kurulu bir açıklama yaptı ve dedi ki e, Evren ve arkadaşlarının Sami Evren ve arkadaşları yani. Baştan itibaren yönetim kurulundan genel sekreterin istifasını istedikleri bunun kabul edilmediği çözüm çıkmadığı ve bu yüzden istifa ettikleri doğru değildir dedi. Ee, ve ardından da diyor ki yönetim kurulu anlaşılmaktadır ki örgütümüz yeni bir saldırı dalgası altındadır. İstifa eden arkadaşlar da bu saldırının bir parçasıdırlar diyor. Anlaşılmaktadır ki diyorsun ama anlaşılmıyor diyorsun aynı zamanda. Evet, hep sıkıntı bu anlaşılmaktadır ki falan diye başlayan cümlelerde böyle şeyler olabiliyor. Yani gerçekten Sami Evren e, hükümetle birlikte olmakla da suçlanıyor. Daha doğrusu hükümete yakın olmakla. E, şunu söylüyor çünkü. Keskin toplumsal cinsiyet mücadele tarihi kimsenin tek başına sahiplenemeyeceği kadar büyüktür. Ortak değerlerin toplamıdır. Emek ve demokrasi mücadelesinde onurlu ve zorlu bir tarihe sahip olan kesk geçmiş mücadele birikim ve deneyimlerinden ders çıkararak bu yönelimleri de aşacak güçtedir diyor. Ee, böyle devam eden aslında tamamını okumak daha faydalı olur muydu? Belki olurdu ama e, bu kadar uzun bir yer ayırabileceğimizi zannetmiyorum. Böyle garip garip bir haller yani e, Keskin e, bir gün önceki başkanı bir gün sonra Keske saldırı düzenlemekle yönetim kurulu tarafından suçlanıyor ve sadece anlaşılmaktadır ki diye. Halbuki anlaşılması çok kolay değil. Biraz daha şey yapmakta fayda olabilir gibi açıklamakta ayrıntı vermekte özellikle Sami Evren hani iki aylığına keskin başına karambolde geçmiş falan biri olmadığı için hani evet yani bu dün bugün nasıl bu kadar bu kopukluk, siyah beyaz evet. anlaşılmaktadır ki pek anlaşılmak için yeterli değil gibi ya anlatmaları lazım derdin ne olduğunu onların perspektifiyle ya da evet, bir kontinuum yani bir sürekli ihanet yok. suçlaması var çünkü bir de üstelik bize karşı bir saldırı dalgası başlamıştır Bu arkadaşlar da bu saldırı dalgasının parçasıdır. Demek evet konsolide etmek için iyi bir yöntem olabilir ama hani e, temel dertte de konsolidasyon olmasa gerek diye düşünüyorum ne bileyim. Ha bu arada Kemal Okuyan da e, Wiki'nin e, ABD çıkarlarına hizmet etmek üzere iş yaptığını açıklamış. Kim o? Kemal Okuyan. Hmm. E, tanırsın ya. Tanımıyor musun? Yok. <gülüyor> Dünya tatlısı bir adamdır o da. E, şey TKP. Hmm. Diyelim. Çok uzatırız yoksa. Evet uzatmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de iki iltihak var. Onları da söyleyelim. Ha evet. Ee, Cumhuriyet Parti, Halk Partisi'nde iki kişi daha katıldı. Ee, biriyle ilgili aslında zaten... Adan, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay. Evet. Öteki de, de... Diyarbakır Baro Eski Baro Başkanı. Sezgin Tanrı Sezgin Tanrıkulu'nun Tanrıkulu CHP'ye katılacağına dair bazı e, dedikodular geziyordu. E, ama... Şey, henüz Oktay'da kesin çok... değil demişti olmuş ee, Seyfi Oktay ise Allah kolaylık versin CHP mi? yok demeyelim hadi. Diyelim? yani bir şey demeyelim tabi çünkü bu önemli bir seçim öncesinde özellikle önemli bir dönüm noktasındayken belki de kan tazeleme açısından faydası da olabileceği de düşünebilir pekala yani en azından Böyle bir umut beslemek için sebep var diyeyim. Öyle öyle. Ama yani e, Seyfi Oktay mesela gerçekten hani balyozda adı geçen, Ergenekon soruşturmasında epeyce tartıştığımız, e, adalet işlerinde eli bir miktar kirlenmiş falan filan e, çok evet. ben olsam kan tazelemek için bu kanı tercih etmeyebilirdim. Bir, doğru. Öyle de bir şey yani söylemeyeyim dedim ama zorunda kaldım. Yoksa anlaşılmaktadır ki gibi bir yere varıyor iş. Ee, o da başka bir tatsızlık. Neyse yani diyecek bir şey yok hayırlı olsun diyelim bu kısmıyla da ilgili. Yarın Wikileaks bültenine kaldığımız yerden tamam devam edeceğiz. Ha, bu arada memurlara toplu sözleşme hakkı seçimden önce verilecekmiş. Ee, grev hakkı ne zaman verilecek diye arada sormak gerekiyor. Bir de bence hani günün haberiydi aptalca. Ee, bir noktaya kaydı habercağız ama olsun artık son verelim ee, ulaştırma bakanımız var ya ayrıca internette ulaştırmaktan sorumlu bize evet öyle garip bir durumu var hem karayolları hem internet onda binali yıldırım youtube'u mu yasaklamış yok yok e, henüz değil yani gerektiğinde zaten ayarı veriyor biliyorsun akıllı ol youtube'cu bir adam sayın yıldırım Ee, ...internetin gücü tahminimizden fazlaymış... ...diye açıklama yapan... ...internetten sorumlu bakanımız oldu... ...bence böylece tarihe geçtiğini... Evet, ...bu günü çizmek de lazım... ...yapılabilir... ...şimdi bir site var kasıp kavuruyor ortalığı... ...internetin gücü tahminlerimizden fazla oldu... ...şimdi anlaşılıyor... ...demiş... ...abi seni başına koyduk o işim... <gülüyor> ...diyelim... ...başka da bir Ama şey demeyelim... Uyanmak her ha, zaman... ...bir tane neyse yarına kalsın o da... E ...hükümetin ağır homofobi atakları... ...Aliye Kavaf'la devam ediyor... ...bu arada... E, ...gerçekten yer ayırmak lazım... ...bayağı garip garip ötesi... E, ...bunu ben hiç görmemiştim zaten... E, yani ...bir de çünkü akademik kisve... ...altında yapılıyor böyle... ...600 akademisyen bir araya geldi... E, ...yani bunun nesi akademik, nasıl akademik bilemiyorsun... ...normallerden bahsediyorlar... ...bu normların neye göre konduğunu söylemiyorlar... ...aile birliği diye bir şey var ama... ...nedir tam tanımlanmamış falan... Böyle dünya tatlısı e, keyifli bir e, şey olmuş. Uluslararası konferans. Sayın Kavaf da yine homofobisini tekrarlamış. Onu yarın, yarın yapabiliriz. Ben son... Eylem takvimi. Bir adet de eylem bugün çünkü. E, bugün Dünya AIDS günü söylemiştik. Eylem var onu da söyleyelim. E, saat 11 itibariyle Galatasaray Lisesi önünde e, eylem başlıyor. 1 Aralık Dünya Eysi gününde Oralardan geçenlerin katılması Şiddetle rica olunur denilebilir ee, Öbürünü de Belki yarına kalmaz diye Ben de son bir şey yapayım Her zaman sana sorduğum bir soru Kimden yanasın Abi, İnsan Hakları Mahkemesi'nde Uzan davası başlamış Cem Uzan 165 milyar Dolar Talep etmiş CH ve Kepes şirketlerini Ortadan kaldırmak amacıyla İmtiyaz sözleşmelerinin devlet tarafından süresinden önce usul ve prosedüre aykırı biçimde iptal edildiğini iddia ederek Usul ve prosedür zaten aynı kelimeler. Ya olsun şık duruyor. Mükerrer evet Türkiye'den en az 165 milyar dolar istemiş. Ben milliyetin hukuku tarafındayım. Milliyet ilginç bir hukuki perspektifle manşet atmış bugün bu konuyu. Başka arzunuz demiş. Yani hissiyatı anlamakla birlikte mahkemelerin arzular üzerinden hareket etmediğini hatırlatmak istiyorum. Herhalde. Belki bilmiyordur ama. E, e, ama millet de diyor ki yani 2010 bütçesi 190 milyar dolar Türkiye'nin uzanlara istiyor. 165 milyar yok artık demek istemiş anladı. Evet ama bu ölçüyle ilgili değil ki onun evet. için soruyorum işte. Yani Türkiye'nin tamamı da olabilirdi istediğini. Hatta bu... iki Türkiye lazım bu işi çözmek için de diyebilirdi. Evet. O başka bir hikaye ama... Evet. Ee, yani, yani bu bir hak ve hukuk meselesi. Uzanlar alacağını aldı diye düşünemez miyiz ya? Düşünemeyiz ya Olmaz hukuk, öyle. Hukuktur, mi? evet. Ayrıca sen oy ver, verirken düşünecektin bunu. <gülüyor> yani yani niye genç söylüyorsun genç, böyle? Genç, <gülüyor> <gülüyor> niye ama? <işte> herkes duydu. <gülüyor> Yakışıklıydı, karizmatikti, beyaz, beyaz gömleği, gömleği vardı. vardı Güzel şarkılar Bayrak, söylüyorlardı. Bayraklar vardı. Türk bayrakları. Yemek de mi dağıtılıyordu? Yok o çiller miydi yoksa? Yok yok yemek de dağıtılıyordu. Pilav. Büyükada'da Mesut Yılmaz'ın mitingine katılmıştım. 10 yaşındayken Büyükada'ya geliyordu. Ee, bize e, o zaman hatırlamıyorum kaç para. Birer para vermişlerdi böyle katılalım diye. Biz de katılıp çak çak çak çak çak alkışlamıştık politikaya böyle girmiştim. Cem Uzan'la devam etmem <gülüyor> normal yani. <gülüyor> evet, kontinuum kon dedik. Kopuşlardan <gülüyor> filan bahsettik. Bari aynı adlı bir parçayı çalalım. Jacob Pastoreus'un. Bugün doğum günü 1951'de 1 Aralık'ta doğmuş. Çok önemli bir bas, gitar, basçı. Ee, Amerikan caz müzisyeni, besteci ve çok usta ustalarından biri ve şiddetle 35 yaşında şiddet kullanılarak bir koruma tarafından barın girişinde öldürüldü Fort Lauderdale'de bir gece klübüne girmeye çalışırken ona da bir günaydın diyelim ve Jack O'Pastorius ve arkadaşlarından Continuum çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Csak